Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi 9. Bölüm Yüce Allah onlara demek istiyor ki, cahiliye taasubunu içinizden söküp atarak hep birlikte İslam'ın rengine bürünün, Allah'tan af dileyin, şu cahiliye gururundan dolayı ondan af dileyin, yaptığınız hep görevine gölge düşüren her türlü ters ve aykırı eyleminizden dolayı ondan af dileyin, bu kusurunuz çok küçük de olsa, sadece içinizden geçen basit bir kötü duygudan ibaret olsa bile yahut cinsel açık saçık sözler, kırıcı tartışmalar ve başka kötülükler gibi ağzınızdan kaçan günahlar biçiminde de olsa hep sırasındaki bütün hatalarınızdan dolayı ondan af dileyin. Görüldüğü gibi İslam, Müslümanların Hek Kongresi sırasındaki bütün davranış ve tutumlarını, tüm insanlığı benimsemeye çağırdığı düşünce sistemi temelini oturtuyor, bu temel, eşitliktir, toplumda sınıf farkı gözetmeyen, ırk ayrımı tanımayan, dil farkı gözetmeyen, yeryüzünde görülen hiçbir üstünlük ve imtiyaz sebebini onaylamayan bir düşünce temelidir. Yine görüldüğü gibi İslam, Müslümanları bu temiz ve yüce düşünce temeli ile çelişen bütün yanlışlıklarından dolayı Yüce Allah'tan af dilemeye çağırıyor. Hek ibadetini bitirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha ısrarlı bir dille Allah'ı anın, Kimi insanlar, ey Rabbimiz, bize dünyada güzellik ver, derler, böylelerinin ahirette hiçbir payları olmaz. Kimi insanlar da, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru, derler, işte böylelerinin kazandıklarından payları vardır, Allah'ın hesaplaşması çok çabuktur. Daha önce söylediğimiz gibi Araplar Cahiliye döneminde Ukaz, Mecen ve Zülmecaz çarşılarında buluşurlardı. Bu çarşılar sadece birer alışveriş merkezi değildi. Buralar aynı zamanda şiir yarışmaları düzenlenen, ataların ve soy üstünlüğünün iftihar vesilesi yapıldığı yerlerdi. Çünkü o dönemde Araplar kendilerini bu tür övünme ve böbürlenmelerden alıkoyacak büyük amaçlardan ve önemli uğraşlardan yoksundular. O zaman henüz söz ve çalışma enerjilerini uğrunda harcayacakları tüm insanlığa dönük bir misyonları yoktu, onların insanlığa yönelik tek misyonu, İslam'ın omuzlarına yüklediği Cihan Şumul görev oldu, İslam'dan önce ve İslam'dan koptukları zamanlarda Arapların ne yeryüzünde bir misyonları ve ne de gökte anılan bir hatıraları vardı. Bundan dolayı Ukas, mecen ve zülmecaz şenliklerinde günlerini bu boş amaçlar uğrunda, yani soya dayalı böbürlenmeler ile atalarla övünme yarışlarında harcıyorlardı, fakat İslam'ı benimsemekte çok önemli bir misyona kavuşmuşlardı, İslam onları yeniden dünyaya getirdikten sonra kafalarında yepyeni bir düşünce sistemi oluşturmuştu, şimdi Kur'an-ı Kerim onları iyiye ve yararlıya yöneltiyordu, hack görevlerini sona Erdirdikten sonra atalarım anmaya değil kendilerini yüce Allah'ı anmaya çağırıyordu. Hek ibadetini bitirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha ısrarlı bir dille Allah'ı anın. Yüce Allah'ın onlara, atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha ısrarlı bir dille Allah'ı anın, diye buyurması, atalarını Yüce Allah ile birlikte anabilecekleri anlamına gelmez, tersine bu ifade kınama niteliği taşır, bunun yanı sıra daha layık olana, daha öncelikliğe yönelmeyi telkin eder, bu ayet ilk Müslümanlara diyor ki, sizler yalnızca Allah'ı anmanız caiz olduğu halde tutup atalarınızı anıyorsunuz, bu alış. Alışkanlığınızı Allah'ı anma alışkanlığına dönüştürün, hatta Allah'ı daha ısrarlı bir dille anın, elbiselerinizden soyunarak ona doğru yola çıktığınıza göre soy ilişkilerinden de sıyrılın. Allah'ı anmak, kulları gerçek anlamda yükselten tek faktördür, atalarla övünmek insanlara hiçbir şey kazandırmaz, onların düzeyini yükseğe çıkarmaz, insani değerlerin yeni kriteri, takva kriteridir, Allah ile ilişki kurma, onu anma ve ondan çekinme ölçüsüdür. Daha sonraki ayetler insanları bu ölçü ile tartmakta, onlara bu ölçüye göre insanların değerlerini ve karşılaşacakları akıbetleri göstermektedir.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 Ortada iki grup insan var. Bir grubun bütün istediği dünyadır, ona tutkundur, bütün meşguliyeti sırf ona yöneliktir. Nitekim Araplardan bir grup hacca gidip vakfe yerinde durunca, "Ya Rabbi, bu yılı bol yağmur yılı, bereketli ürün yılı ve hayırlı evlad yılı yap." diye dua ederler. Dualarında ahirette ilgili hiçbir şeyi anmazlardı. Sahabelerden Abdullah b. Abbas'ın Allah her ikisinden de razı olsun, çevirttiğine göre bu ayet, o grup hakkında inmiştir. Fakat ayetin anlamı bundan daha kapsamlı ve daha süreklidir. Bu ayet bize çeşitli kuşaklarda ve yeryüzünün değişik bölgelerinde bulunan bir insan örneğini tanıtıyor. Bu insan örneğinin tek arzusu, tek amacı sadece dünyadır. Allah'a yönelerek dua ettiği zaman bile aklında yalnız o vardır. Çünkü onu meşgul eden tek şey, gönlünü oyalayan, dünyasını pe çevre kuşatan ve sımsıkı bağlandığı biricik amaç sadece dünyadır. Yüce Allah böylelerine takdir ettiği ölçüde dünyadan paylarını verebilir fakat bunların ahirette mutlak anlamda hiçbir payları olmaz. Diğer bir grup insan var ki, bunlar birincilerden daha geniş ufuklu, amaçları daha soyludur, çünkü bunlar Yüce Allah ile sürekli ilişkidedirler, bunlar dünyada iyilik, güzellik isterler, fakat ahiretteki paylarını unutmazlar, dua ederken şöyle derler. Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi cehennem ateşinin azabından koru. Görüldüğü gibi bunlar Yüce Allah'tan her iki dünyada da iyilik, güzellik isterler, ayrıca istedikleri güzelliğin, iyiliğin türünü belirlemezler ve 127, onun seçimini Allah'a bırakırlar, Allah onlar için iyi ve güzel gördüğünü seçer, onlar da Yüce Allah'ın kendileriyle ilgili seçimini hoşnutlukla karşılarlar, böylelerinin ahirette kesinlikle ve gecikmeden ellerini. Geçecek bir payları vardır, çünkü Yüce Allah hesaplaşma işlemlerini çok çabuk bitirir. Bu ayette dile gelen ilahi öğreticilik, insanın kime yönelmesi gerektiğini anlatıyor, bunun yanı sıra Yüce Allah'a yönelerek her işini O'na havale edenin, iyilik seçme yetkisini Allah'a bırakarak O'nun kendisiyle ilgili seçimini hoşnutlukla karşılayanın ne dünya iyiliklerinden ve ne de ahiret iyiliklerinden yoksun kalmayacağını belirtiyor, buna karşılık dünyayı biricik amaç sayan kimse ahirette alabileceği bütün payları pekiyor peşinen yitirmiş olur, demek ki, birinci grupta yer alan insanlar, dış görünüş ölçülerine göre bile kazançlıdırlar, bunlar Yüce Allah'ın terazisinde ise daha kazançlı ve daha baskın çıkacaklardır. Çünkü bunların, İslam tarafından meydana getirilen ölçülü ve ileri görüşlü düşünceye dayalı istikametli ve dengeli duaları her iki dünyanın iyiliğini kendi hesaplarına kaydetmiş olur. İslam Müslümanlardan dünyayı elden bırakmalarını istemiyor Çünkü onlar bu dünyada yüce Allah'ın halifesi olma amacıyla yaratılmışlardır İslam'ın Müslümanlardan bu konuda istediği tek şey dünya işlerinde yüce Allah'a yönelmeleri dar görüşlülük yaparak dünyayı kendileri için duvarları tarafından kuşatma altına alınacakları bir hisar haline getirmemeleridir İslam insanın şu basit yeryüzünün hisarlarından, kuşatmalarından kurtulmuş olmasını, dünyada onurlu bir varlık sıfatı ile orada çalışmalar yapmasını ve yüce ufuklar ile ilişkili olarak halifelik görevini yürütmesini istiyor, bundan dolayı olaylara ve gelişmelere İslam düşüncesinin zirvesinden bakan kimselere yeryüzüne egemen olan kısır amaçlar tek başına son derece basit ve gülünç görünür. Daha sonraki ayette hek günleri, hek görevi ve bu görevin ayrıntılı hareketleri, hacıları yüce Allah'ı anmaya ve ondan korku duymaya yönelterek sona eriyor. Sayılı günlerde Allah'ın adını anın, kim iki gün içinde hemen dönerse bir günahı yoktur, kim geri kalırsa da, günahtan korunanlar için, günahı yoktur, Allah'tan korkun ve bilin ki, hepiniz O'nun huzurunda bir araya getirileceksiniz. Alimler tarafından en çok benimsenen görüşe göre ayette sözü edilen Allah'ı anma, zikir, günleri, arefe, kurban bayramının ilk günü ile bugünü izleyen üç gündür, teşrik günleri, nitekim sahabilerden Abdullah B. Abbas'a göre sayılı günlerden maksat, teşrik günleri, kurban bayramının dört günüdür, yine sahabilerden ikrimeye göre, sayılı günlerde Allah'ın adını anın, ayetindeki Allah'ı anmanın anlamı sözüne ettiğimiz teşrik, kurban bayramı, günlerinin farz namazlarının arkasından Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tekbir getirmektir. Öte yandan Abdurrahman B. Muammer Deylemi, kim iki gün içinde hemen dönerse hiçbir günahı yoktur, kim geri kalırsa da günahı yoktur. Ayetinin yorumu ile ilgili olarak, mina günleri üç gündür. Arefe, kurban bayramı günü ile teşrik günlerinin tümü, yani bunların hem ilk ikisi ve ve hem son ikisi Allah'ı anmaya elverişli günlerdir, yalnız bu Allah'ı anmanın takva ile birlikte olması şarttır, diyor. Çünkü ayette, günahtan korunanlar için, takva sahipleri için, kaydı vardır. Bu ayetin sonunda Hek Kongresi'nin oluşturduğu kalabalık tablosu vesile edilerek Müslümanlara mahşer toplantısının tablosu hatırlatılıyor, bu hatırlatma o korkunç tablo karşısında Müslümanların kalplerinde takva duyguları canlandırıyor. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz onun huzurunda bir araya getirileceksiniz. Bu ayetlerde İslam'ın, hek ziyaretinin nasıl bir İslami farz haline getirdiğini, onu cahiliye köklerinden nasıl arındırarak İslam kulpuna bağladığını, İslam eksenine düğümlediğini, İslam düşüncesinin egemenliğine verdiğini, geçmişin tortularından ve lekelerinden temizlediğini açıkça görüyoruz. İşte İslam'ın yürürlükte bırakmayı uygun gördüğü bütün eski gelenek ve ibadet amaçlı törenler karşısındaki metodu budur. Bu ziyaret artık cahiliye dönemindeki eski gelenek değildir, o artık yeni bir elbisenin uyumlu bir parçası olmuştur, o artık eski bir Arap adeti değildir, o artık bir İslam adeti, daha doğrusu bir İslam ibadetidir. Başka bir deyimle sürekli var olacak olan ve her zaman korunacak olan değer, İslam'dır, sadece İslam. İki tip insan Kur'an-ı Kerim'in direktifleri ve yasal düzenlemelerini dikkatli bir incelemeye tabi tutan bir gözlemci, insanlık için eksiksiz bir hayat düzeni meydana getiren bu yükümlülüklerin aynı zamanda kendine özgü bir eğitim sistemi de içerdiğini görecek gözünden kaçmayacaktır. Bu eğitim sistemi insan psikolojisinin uzmanlık çapına ulaşmış derin bilgisine, onun gizli açıksızma kanallarının kesin tanınmasına dayanır. Bu metot Söz konusu psikolojik yapıyı her yönüyle ele alır, ayrıca çeşitli insan karakterlerinin canlı tasvirlerini verir, bu tasvirlerde özellikler o kadar açık, karakteristikler o kadar belirlidir ki, insan bunları incelerken bu karakteristikleri ve özellikleri üzerinde taşıyan kişilerin kendilerini meydanda gezerken ve insanlar arasında dolaşırken görür gibi olur ve neredeyse elini bu kişilerin omuzlarına koyarak işte Kur'an-ı Kerim'in kastettiği insan tipinin tıpkısı diye bağıracağı gelir. Bu bölümde de iki değişik insan tipinin belirgin karakteristiklerini buluyoruz, Birinci insan tipi karakter bakımından iki yüzlü, şiirret, tatlı dilli, benliğini hayatın ekseni sayan, görünüşü alımlı fakat içi canlar yakan bir tiptir. Bu kimse nefsini ıslah etmeye, kendine çeki düzen vermeye ve Allah'tan korkmaya çağrıldığı zaman hakka dönmez, nefsini ıslah etmeye girişmez. Bunun tersine günahları ile gururlanma damarı kabarır, gerçeğe ve iyiye yönelmeyi reddeder. Ayetin deyimi ile ekini ve Esli, yani bitki, hayvan insan ve bütün canlıları mahvetmeye devam eder. İkinci insan örneği ise mümin ve samimi bir tiptir, varlığını tümü ile Yüce Allah'ın rızası uğruna kullanır, hiçbir şeyini geriye bırakmak istemez, işinde ve çalışmasında şahsını asla hesaba almaz, çünkü Allah'ta yok olmuştur, bütünü ile ona yönelmiştir. Bu iki insan örneği tanıtıldıktan hemen sonra müminlere yönelik bir seslenme işitiyoruz. Bu ses müminleri bütün varlıkları ile hiçbir tereddüde kapılmaksızın, hiçbir zikzak çizmeksizin ve vaktiyle Allah'ın nimetini değiştirerek nankörlüğe yönelen Yahudilerin yaptıkları gibi hiçbir olağanüstülük veya mucize isteyip gücü Allah'ın gücünü denemeye kalkışmadan Allah'a teslim olmaya çağırıyor. Bu kesin teslim oluş İslam'a ve barışa giriş deyimi ile ifade ediliyor, bu deyimle Yüce Allah'ın dinine inanmanın ve onun önerdiği hayat sistemi uyarınca yaşamanın özü hakkındaki eksiksiz ve gerçek düşünce önünde geniş bir kapı açılıyor, Allah'ın izni ile ileride bu ayeti incelerken bu gerçeğin ayrıntılarına inmeye çalışacağız. Büyük iman nimeti ve müminleri koruyucu gölgesi altına alan İslam gerçeği ile yüz yüze gelinirken kafirlerin işin iç yüzü ile ilgili yanlış düşünceleri ve bu sapık düşüncenin sonucu olarak müminleri alaya almaları sunuluyor ve bunun yanı sıra Yüce Allah'ın terazisinde ağır basan değerler şöyle belirleniyor, Oysa Allah'ın azabından sakınanlar, kıyamet günü, kafirlerden daha üstün konumdadırlar. Bunun arkasından özet halinde insanlar arasındaki anlaşmazlık meselesine değinilerek insanların anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm versin diye başvurmaları gereken ölçü açıklanıyor ve Yüce Allah tarafından anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için indirilen Hakke içerikli kitabın fonksiyonu belirleniyor. Bu noktadan sonra bu ölçüye uyanları, yolları boyunca bekleyen zorlukların tanıtımına geçiliyor, bu konuda Müslüman cemaate seslenilerek dikenliklerle kaplı yolculukları sırasında karşılaşacakları ve daha önce bu emaneti taşımış olan bütün cemaatlerin yüz yüze gelmiş oldukları sıkıntılar, meşakkatler ve baskılar anlatılıyor, böylece Müslüman cemaatin bu emanetin kaçınılmaz ve yan çizilmez yükümlülüklerine kendini hazırlaması, bu güçlerin üzerine gönüllü olarak iç huzuru içinde atılması, ufukları bulutların kapladığı ve sabah aydınlığının uzak göründüğü her kötümserlik anında Yüce Allah'ın yardımını beklemesi amaç ediniliyor. Böylece Müslüman cemaati eğitmeye ve göreve hazırlamaya yönelik ilahi metodun çeşitli yönlerini görüyoruz, bu eğitim ve göreve hazırlama metodu çeşitli etkin telkin yollarından yararlanıyor ve bu etkili telkinlerini toplam olarak bildiğimiz eksiksiz hayat tarzını oluşturan çeşitli direktiflerin ve yasal düzenlemesinin arasına serpiştiriyor. 204 kimi insan var ki, dünya hayatı ile ilgili konuşması hoşunuza gider ve en amansız düşman olduğu halde kalbindeki duyguların samimi olduğunu Allah'ı şahit gösterir. 205 iş başına geçince yeryüzünde kargaşa ve bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli mahvetmeye çalışır, oysa Allah kargaşa ve bozgunculuk çıkarmayı kesinlikle sermez. 206- Ona Allah'tan kork denilince günahları ile gururlanma damarı kabarır, böylesi için cehennem yeterlidir, orası ne kötü bir barınaktır. 207- Kimi insan da var ki, benliğini Allah'ın rızasını kazanmaya adar, hiç kuşkusuz, Allah kullarına karşı pek şefkatlidir. İnsan psikolojisinin çeşitli karakteristiklerini canlandıran bu sanatkaren fırçanın şaşırtıcı darbeleri, dokunuşları, bu olağanüstü veciz sözlerin asla insan kaynaklı olamayacağı gerçeğini doğrudan doğruya ilan eder, zira insandan kaynaklanan fırça darbeleri, bu kadar hızlı dokunuşlar aracılığı ile çeşitli insan tiplerinin en derin özelliklerini bu kadar belirgin ve bu kadar kapsamlı bir şekilde canlandıramaz. Bu ayetin her kelimesi kelimeden çok insan karakteristiklerini canlandıran ve insan özelliklerini belirleyen birer fırça darbesine benziyor. Bu darbeler ardarda sıralanır, sıralanmaz canlandırılan insan tipi canlı bir varlık halinde ve kişiliği belirginleşmiş olarak doğruluk ayağa kalkı veriyor. Öyle ki nerede ise parmağını ona doğru dikecek ve milyonlarca kişi içinden kendisini seçerek işte Kur'an-ı Kerim'in anlatmak istediği insan tipi budur diyeceksin, bu işlem, canlılar dünyasında her an yüce Allah'ın elinden çıkan yaratma ameliyelerinin tipik bir benzeridir. Sözünü ettiğimiz canlı yaratık konuşuyor ve kendisini iyiliğin, samimiyetin, bağlılığın, sevginin, fedakarlığın, insanlara iyilik, yarar, mutluluk ve dürüstlük sunma arzusunun sembolü olarak tanıtıyor, konuşurken sözleri hoşunuza gidiyor, tatlı dili sizi büyülüyor, sesinin ahengine bayılıyorsunuz, iyilikten, iyilikseverlikten ve yapıcılıktan söz ederken ağzından bal akıyor, sözlerinin etkisini ve inandırıcı daha da arttırmak, bağlılık ve samimiyetini vurgulamak, kendini takvalı ve Allah'tan korkan bir kişi gibi gösterebilmek için, kalbindeki duygularının içtenliğini Allah'ı şahit gösteriyor, oysa o, aslında en amansız bir düşmandır, kalbinde kin ve düşmanlık kaynıyor, gönlünde sevginin ve hoşgörünün kırıntısı bile yoktur, orada ne sevgiye ve yararlılığa ve ne de özveriye ve fedakarlığa en ufak bir yer bulamazsınız. İç yüzü ile dış görünüşü çelişik, görüntüsü ile iç yüzü taban tabana zıt, yalancılığı, kandırmacılığı ve yağcılığı özenli bir meslek haline getirmiş olan bu tip, günün birinde iş başına geçince, sorumlu bir mevkiye gelince gerçek yüzü meydana çıkar, maharetle gözlerden sakladığı iç alemi açıklığa kavuşur, kötülükten, azgınlıktan, kinden ve bozgunculuktan ibaret olan özü gözler önüne serilir.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 Bu insan tipi görev başına geçince bütün katılığı, kırıcılığı ve inatçılığı ile kötülüğe ve bozgunculuğa yönelir, bu yönelişi, her türlü canlının kökünü kurutma eyleminde somutlasın bu mahvetme eyleminden ne bitki, ürün ve meyve alanı olan tarım alanları ve ne de hayatın sürekliliğini sağlayan insan nesli kurtulabilir, bu ölçüdeki bir hayat düşmanlığı ifadesi, bu yıkıcı yaratığın yapısına için için işlemiş olan kiin kötülüğü, gaddarlığı ve bozgunculuğu sembolize etmektedir, onun yapısına işleyen bu yıkıcılığı dilinin tatlılığı, yağcılığının göz yararlı, iyiliksever, hoşgörülü ve yapıcıymış izlenimini uyandıran sahte dış görünüşü örtüyor, gözlerden saklıyordu, oysa Allah, kargaşa ve bozgunculuk çıkarmayı kesinlikle sevmez, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bozguncuları da sevmez, sözünü ettiğimiz insan. İnsan tipinin gerçek mahiyeti Yüce Allah'tan saklanamaz, dünya hayatında ikiyüzlülük ve sahtekarlıkla insanlar aldatılabilir ama, Allah asla, bu yıkıcı ve hayatın özünü kurutucu insan tipinin görünüşüne aldanmaya ve kalplerdeki duygulardan habersiz olmaya mahkum olan insanların hoşuna giden sahtekarlıkları Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanamaz. Ayetin devamında bu sahtekar insan tipinin belli başlı karakteristikleri birkaç usta fırça darbesi ile gözler önüne seriliyor. Ona, Allah'tan kork, denilince günahları ile gururlanma damarı kabarır, böylesi için cehennem yeterlidir, orası ne kötü bir barınaktır. Bu insan tipi iş başına geçince yeryüzünde kargaşa çıkarmaya yönelir, ekini ve insan neslini mahvetmeye başlar. Yıkıcılığı ve tahripkarlığı yaygınlaştırır, içini kemiren kini, kıskançlığı, şiirretliği ve bozgunculuğu dışa kusar. İşte bütün bu melanetleri işlerken biri ortaya çıkıp da kendisini Allah'tan çekinmesini, o düzeltme işareti, ne'dan utanmasını ve gazabından sakınmasını hatırlatmak amacı ile Allah'tan kork deyince böyle bir sözü işitmek bile hoşuna gitmez, takvaya yönelmeye burun kıvırır, eğri yolda olduğunu kabul ederek doğruya yönelmeyi gururuna yediremez, hemen pohpolanma duygusuna kapılır, bu pohpolanma hakla, adaletle ve yararlılıkla değil, günah ile olur, işlediği suçlarla, günahlarla ve eğrilikle üstünlük taslar, kendisine hatırlatılan gerçeğe ve doğrudan doğruya Allah'a karşı utanmadan başka, kaldırır, serkeşliğe kalkışır, oysa o, daha önce kalbindeki duyguların içtenliğine Yüce Allah'ı şahit gösteriyor, kendini yararlı, iyiliksever, samimi, Allah'a bağlı ve hayal sahibi gibi gösteriyordu. Ayetteki tasvirlerin sembolize ettiği fırça darbeleri, bu tipin ana karakteristiklerini eksiksiz bir ifadeye kavuşturur, çehresinin hatlarını barizleştirir, ona kendine özgü bir kimlik sağlar ve sonra bu canlı örneği insanlar arasına salar, öyle ki, sen onu ortalıkta görür görmez, işte bu, işte kur, anın kastettiği insan tipi bu, diye haykırırsın, sen bu insan tipinin gerek şimdi ve gerekse her an yeryüzünde, karşına dikildiğini görürsün. Ayetin sonunda bu yıkıcı karakterin, bu günahla övünmenin, bu amansız düşmanlığın, bu gözü kara tahripkarlığın ve bu ölçü tanımaz bozgunculuğun üzerine layık olduğu darbenin indirildiğini görürüz. Böylesi için cehennem yeterlidir, orası ne kötü bir barınaktır. Yeter ona orası, orası ona kafi gelir, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem, azgınlar ile şeytanın yardakçılarının hep birlikte içine tıkılacakları cehennem, acısı kalplere çöreklenecek olan hutem cehennemi, yakaladığını ne geri bırakan ve ne de azabına son veren cehennem, öfkesinden neredeyse kükreyen cehennem, bu cehennem yeter ona, orası ne fena bir barınaktır, burada, barınak, deyimine yer verilmiş olması ne kadar korkunç bir olaydır, bunca gururlanmadan, böbürlenmeden ve üstünlük taslamadan sonra yeri, yatağı cehennem olacak olanın vay haline. Bu insan tipinin karşısında, onun her bakımdan zıddı olan başka bir insan tipi yer alır. Kimi insan da var ki, benliğini Allah'ın rızasını kazanmaya adar, hiç kuşkusuz, Allah kullarına karşı pek şefkatlidir. Buradaki adamak, satmak anlamına gelir, bu insan tipi varlığını tümü ile Allah'a satar, varlığının hiçbir zerresini geriye bırakmaksızın onu bütünü ile Allah'a teslim eder, bu kendini adamanın, satmanın ardından Yüce Allah'ın hoşnutluğundan başka hiçbir gaye gütmez, bu satışta kendisine ayırdığı hiçbir şey yoktur, onun arkasında sakladığı hiçbir beklenti yoktur, bu satış hiçbir tereddüt ve kaypaklık taşımaya, hiçbir bedel tahsil etmeyi amaçlamayan, Allah'tan başkasına hiçbir pay bırakmak istemeyen tam bir satıştır. Bu ifade, anlattığımızla aynı sonuca varan başka bir anlamda gelebilir ki, bu da şudur, buradaki adama deyimi bu insan tipinin tüm benliğini her türlü bağımlılıktan azat ederek arınmış olarak Allah'a sunmak için onu tüm dünya nimetleri karşılığında satın alması anlamını taşıyabilir, bu durumda varlığı üzerinde Rabbinin hakkından başka hiçbir hak kalmamış olur, bu kimse dünya nimetlerinin tümünü feda ederek var varlığını arınmış olarak sırf Allah'a takdim eder, nitekim elimizdeki bazı rivayetler, bu ayetin inişi ile ilgili olarak bu son yorumla uyumlu bir sebep göstermektedirler. Bu konuda i̇bn Kesir, ünlü tefsir kitabında şöyle diyor. Abdullah b Abbas, Enes, Said b Museyeb, Ebu Osman Nehdi, İkrime ve daha birkaç sahabi diyorlar ki bu ayet Suha YBB Sinan er-Rumi hakkında indi. Olay şöyle oldu. Suha YB, Mekke'de Müslüman olup Medine'ye 141 Göç etmek isteyince müşrikler malını yanına alarak göç etmesine karşı çıktılar, isterse malından vazgeçerek göç edebileceğini söylediler. Suha YB de onların dediğini yaparak müşriklerden yakasını kurtardı ve malını onlara bıraktı. Bir süre sonra onun hakkında bu ayet indi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ile birlikte bir grup Müslüman, Suhaybi, Murre dolaylarında karşılayarak kendisine satışın, karlı olsun, dediler. Suha Y.B. de onlara, sizinki de, Allah ticaretinizde ziyan göstermesin, dedikten sonra, hangi satıştan söz ediyorsunuz, diye sordu, Hazreti Ömer ve arkadaşları da ona bu ayetin kendisi hakkında indiğini haber verdiler. Ayrıca bizzat Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, Hazreti Suha hakkında, Suheyb, karlı çıktı, buyurduğunu öğreniyoruz. Nitekim İbni Murdeveyh'in Muhammed B. İbrahim'e, onun da Muhammed B. Abdullah B. Murdeveyh'e, onun da Selman B. Davud'a, onun da Cafer B. Süleyman Dabbi'ye, onun da Ava ve onun Ebu Osman Nehdi'ye dayanarak bildirdiğine göre Suheyb şöyle diyor. Mekke'den ayrılıp peygamberimizin yanına göç etmek istediğim zaman Kureyşliler bana ya Suheyb bizim yanımıza geldiğinde hiçbir malın yoktu, şimdi buradan malını yanına alarak ayrılacaksın, vallahi bu asla olmaz dediler, ben de kendilerine baksanıza, eğer malımı size verirsem beni serbest bırakır mısınız diye sordum, evet bırakırız dediler, bunun üzerine malımı kendilerine bıraktım, onlar da beni serbest bırak yaktılar, serbest kalır kalmaz Mekke'den ayrılarak Medine'ye geldim, olup bitenler Peygamberimizin kulağına varınca benim hakkımda iki kere üst üste, Suheyb Karlı çıktı, Suheyb Karlı çıktı, buyurdu. Bu ayet ister bu olay üzerine inmiş olsun, ister sonradan ona yakıştırılmış olsun, kuşku yok ki, bir tek olayın ya da bir tek kişinin çerçevesinden çok daha geniş kapsamlıdır. Ayet, belirli bir karakterin tablosunu canlandırıyor, belirli bir insan tipinin ana özelliklerini tanıtıyor, sen bu insan tipinin insanlar arasındaki benzerlerini orada burada görebiliyorsun. Ayette tasvir edilen birinci insan tipi münafık, ikiyüzlü, kötü kalpli, şirret karakterli, amansız düşmanlık taşıyan ve mayası bozuk bütün insanlara uyarlanabilir, tasvir edilen tiplerin ikincisi ise mümin, ihlaslı, varlığını tümü ile Allah'a adamış ve hayatın bütün nimetlerini gözden çıkarmış tüm insanlara uygun düşer. Bu iki tip insanlar arasında iyi tanınan örneklerdir. Sanatkeren fırça onları böylesine veciz biçimde canlandırıyor ve onları gözler önüne dikiyor. İnsanların bu örnekler vesilesi ile gerek Kur'anın mucizevi niteliği üzerinde ve gerekse insanları münafıklık ile müminlik kutupları arasında bu kadar birbirinden farklı yapan ilahi yaratış mucizesi üzerinde derinliğine düşünmeleri isteniyor. Ayrıca yine insanların Tatlı söze ve yağcılığın cazibesine aldanmayarak bu tatlı sözlerin, yapmacık ses tonlarının, münafıklığın, ikiyüzlülüğün ve gösterişçiliğin arkasında saklı olan gerçeği araştırmaları bekleniyor, bunların yanı sıra bu iki insan tipi aracılığı ile iman terazisinde ağır basan değerlerin neler olduğu tanıtılıyor. İslam barıştır Bozuk karakterli münafık ile samimi mümini gözler önünde canlandıran bu iki somut tablonun hemen arkasından Müslüman cemaati onunla isimlendikleri müminlik sıfatı ile seslenilerek onlardan tüm varlıkları ile İslam'a ve barışa girmeleri, şeytanın izinden gitmemeleri isteniyor ve bu çağrı, gerçeklerin açıklamasına muhatap olduktan sonra ayak sürçmesinden kaçınma uyarısı ile bağlanıyor. 208 Ey müminler, bütün varlığınız ile İslam'a barışa girin, sakın şeytanın izinden gitmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. 209 Size apaçık deliller geldikten sonra yine sürçerseniz, ayağınız kayarsa bilin ki Allah her zaman üstündür ve hikmet sahibidir. Bu sesleniş, müminlere, müminlik adına, gönülden sevdikleri bu sıfatları anılarak, onları diğer insanlardan ayırarak bağımsız kimliklerine büründüren ve bu çağrının sahibi olan Yüce Allah ile aralarında sıkı ilişki kuran sıfatlarıyla seslenilerek yönetilmiş bir çağrıdır, bu çağrı ile müminlerden tüm varlıkları ile İslam'a ve barışa girmeleri isteniyor. Bu çağrı bize ilk planda şunları düşündürmelidir, müminler bütünüyle Allah'a teslim olmalı, varlıklarını tümüyle O'na adamalıdırlar, bu teslimiyet, irili ufaklı her işlerini, her şeylerini içermelidir, bu teslimiyet, yüce Allah'a boyun eğmeyen, O'nun hükmüne ve yazgısına razı olmayan en ufak bir düşünce, duygu, niyet, eylem, arzu ve endişe kırıntısını geride bırakmayan kesin bir teslimiyet olmalıdır. Bu teslimiyet itaate, güvene, tatmin olmuşluğa ve gönül rızasına dayalı bir teslimiyet olmalıdır. Bu teslim oluş, kendilerine adım adım kılavuzluk edecek bir ele ellerini verme biçiminde olmalı. Bu elin kendilerini yararlıya, iyiye ve başarıya götürmek istediğinden emin olarak gerek dünyada ve gerekse ahirette bu el sahibiyle, sahibinin izleteceği yolun ve ulaştıracağı noktanın doğruluğundan en ufak bir kuşku duymamalıdırlar. Bu çağrının o günün Müslümanlarına yöneltilmiş olması, o dönemde bazı vicdanlarda açık ve gizli bütün eylemleri içeren tam bir itaat konusunda henüz bazı tereddütler bulunduğunu kanıtlar, koca bir cemaat içinde güvenli, tatmin olmuş ve hoşnutluk düzeyine yücelmiş nice vicdanlar yanında bu tür birkaç vicdanın da bulunması normal bir şeydir. Bu çağrı, aynı zamanda her dönemdeki bütün müminlere sesleniyor, onlardan ihlaslı olmalarını, kendilerini, Allah'a adamalarım, vicdanlarının eğilimleri ile duygularının yönelişlerini Yüce Allah'ın kendilerine ilişkin istekleri ile uyumlu hale getirmelerini, bu uyumu peygamberlerinin ve dinlerinin direktifleri karşısında da sağlamalarını, ayrıca söz konusu uyumu kaçamaksız, tereddütsüz ve hiç kaypaklığa meydan vermeksizin gerçekleştirmelerini istiyor. Müslüman bu çağrıya kesinlikle uyunca tümü ile barış ve dirlik olan bir alemin içine girer, tümü ile güvenden, tümü ile tatmin olmuşluktan, tümü ile gönül hoşluğundan, tümü ile istikrardan oluşmuş, şaşkınlığa, endişeye, kuşkuya, yön belirsizliğine ve sapıtmaya yer vermeyen bir alem bu. Bu alemde vicdanla ve duygu dünyası ile barış vardır, akılla ve mantıkla barış vardır, insanlarla ve diğer canlılarla barış vardır, varlık bütünü ile ve teker teker her varlıkla barış vardır, yüreklerin derinliklerine meltem serpen bir barış, hayatı ve toplumu serin gölgesi altına alan bir barış, yere de göğe de egemen olan bir barış. Bu barış pınarının kalbe akıtacağı ilk feyiz, sağlıklı, halis ve yalın bir Allah düşüncesidir. Bu sağlıklı düşünce yedi inç bağlandığı Allah, Tek bir Allah'tır, Müslüman ona bir anda yönelir ve artık kalbinin derinliklerine kök salar, artık bu konuda ne farklı yollara sapar ve ne de değişik taraflara yönelir, putperestlik inancında ve cahiliye kültüründe görüldüğü gibi orada burada değişik ilahlar peşinde koşmaz, onun Allah'ı tektir, o güvenle, tatmin olmuş olarak, katıksız ve belirgin bir yaklaşımla bu Allah'a yönelir. O, güçlü, kudretli, üstün iradeli ve kahredici bir ilahtır. Müslüman ona yönelince şu varlık aleminde bulunan biricik gerçek güce yönelmiş. Böylece bütün sahte güçler karşısında güvene, huzura ve tatmine kavuşmuş olur. Artık o, hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü güçlü, kudretli, üstün iradeli ve kahredici Allah'a kulluk sunmaktadır. O artık hiçbir şeyi elden kaçıracağından korkmaz. Mahrum etme ve bağışlama gücünü kesinlikle elinde tutan Rabbi dışında hiç kimseden bir şey beklemez. O, adil ve hikmet sahibi bir ilahtır, onun gücü ve kudreti zulme karşı, şahsi ihtiraslara karşı ve aldatmalara, kandırmalara karşı güvence oluşturur. O, puta tapıcılığın ya da cahiliye kültürünün arzuların ve ihtirasların peşinden sürüklenen ilahları gibi değildir, böyle olduğu içindir ki, Müslüman, ilahına sığınmakla adalete, gözetime ve güvene kavuşacağı sarsılmaz bir dayanağa sığınmış olur. O, merhametli, müşfik, nimet verici, karşılıksız bağışlayıcı, günahların affedicisi ve tevbelerin kabul edicisi bir Rab'dır, darda kaldığında kendisine dua edenin duasını kabul ederek sıkıntısını giderir, buna göre Müslüman, onun himayesi altında, güven, dirlik, barış ve bağış içindedir, zayıf durumlarında merhamet görür, tevbe edince günahları bağışlanır. İşte böylece Müslüman, İslam'ın kendisine öğretmiş olduğu Rabbinin bütün sıfatlarının etkisiyle içice yaşar, bu sıfatların her biri ona kalp dirliği, gönül huzuru, koruma, kayırma, şefkat, merhamet, üstünlük, güçlülük, barış ve huzur güvencesi sağlar. Bunların yanı sıra barış, Müslümanın kalbine kulla Allah arasındaki, varlık bütünü ile yaradan arasındaki ve evren ile insan arasındaki ilişkinin sağlıklı düşüncesini aşılar. Buna göre Yüce Allah şu evreni Hakka dayalı olarak yaratmış, evrende bulunan her şeyi belirli bir takdire, bir hikmete bağlı olarak vaz etmiştir. Şu insan denen varlık bilerek yaratıldı, o asla başıboş bırakılacak değildir, onun varoluşu için bütün elverişli evrensel şartlar hazırlanmış, yeryüzünde bulunan her şey onun emrine verilmiştir, o yüce Allah katında değerlidir, onun yeryüzündeki halifesi, temsilcisidir, Allah, bu halifelik görevinde ona yardımcıdır, çevresini kuşatan evren de onun dostu, samimi arkadaşıdır, her ikisi ortak rabbileri olan Allah'a yönelince ruhları birbiriyle uyuşur, bağdaşma halinde olur. İnsan, göklerde ve yeryüzünde düzenlenen bu ilahi şenliğe dostluğa ve kaynaşmaya çağrılmıştır. İnsan bu koca varlık aleminde kendisi gibi bu şenliğin çağrılıları olan dostlarla kaynaşan ve bir arada bu şenliği meydana getiren bu varlık alemindeki her canlı ve her şey ile anlaşmaya, kaynaşmaya çağrılmıştır. Bu inanç sistemi, Bağlısın küçücük bir bitkinin önünde durduruyor ve bu küçük bitkinin susuzluğunu giderince, onun büyümesine yardımcı olunca, gelişmesinin önüne dikilen engelleri giderince sevap kazanacağını kendisine telkin ediyor. Böyle bir inanç sistemi onurlu oluşunun ötesinde aynı zamanda güzel bir inanç sistemidir. Bağlısın'ın ruhuna barış aşılayan, onun gerek varlık bütünü ile gerekse tek tek varlıklarla kucak yaklaşmasına zemin hazırlayan, çevresinde güven, dostluk, sevgi ve barış çemberi oluşturan bir inanç sistemidir. Bu arada ahiret inancı, müminin ruhuna ve iç alemine barış duygusu aşılama hususunda temelli bir rol oynar, bu inanç endişeyi, öfkeyi ve umutsuzluğu yok eder, çünkü son hesaplaşma yeri şu dünya değildir, davranış ve tutumların eksiksiz karşılıkları şu geçici dünyada verilecek değildir, son hesaplaşma yeri orasıdır ve mutlak adalet o son hesaplaşmanın güvencesi altındadır, buna göre eğer dünyada iyiliğin ve Yüce Allah yolunda cihad etmenin amacı gerçekleşmemiş ya da ödülü verilmemiş ise pişmanlık söz konusu değildir. Şu geçici dünyada insanların ölçülerine göre verilmiş ödüller eğer yetersiz kalırsa bundan kaygılanmak yersizdir. Çünkü bu ödüller, ileride Yüce Allah'ın ölçüleri uyarınca yeterli bir düzeyde sahiplerini bulacaktır. Eğer şu kısacık yolculuk sırasında paylar sahipleri arasında istenmeyen biçimde dağıtmakta Ağıtılmış ise adaletten umut kesmek yersizdir. Çünkü adalet, kesinlikle, bir gün yerini bulacaktır. Yüce Allah kullarına zulmetmeyi asla istemez. Ahiret inancı, değer yargılarının ve dokunulmaz hakların çekinmeden ve utanmadan çiğnendiği amansız ve delice çatışmaların önüne de engel olarak dikilir. Zira önümüzde ahiret vardır, orada her şey verilecek, istenen her şey ele geçecek ve kaçan her fırsat telafi edilecektir. Bu düşünce, yarışma ve rekabet alanına barışı yansıtacak, yarışçıların hareketlerini bencil değerlendirmelerden arındıracak ve insanların, İnsanlara verilen tek fırsatın şu kısa ve sayılı günlerle sınırlı ömür olduğu şeklindeki ihtirasın çılgınlığını törpüleyecek niteliktedir. Müminin, insan varlığının amacının yüce Allah'a kulluk etmek olduğunu, kendisinin Allah'a kulluk etmek için yaratıldığını bilmesi, hiç kuşkusuz onu bu parlak ufka yüceltici bir etkiye sahiptir. Bu bilgi onun bilincini ve vicdanını yüceltir, faaliyetinin ve davranışlarının düzeyini yükseltir, bu faaliyet ve davranışlarının yöntemini ve araçlarım arındırır, çünkü o, faaliyeti ve davranışları ile yüce Allah'a kulluk etmek isterler ister, kazancı ve harcaması ile Allah'a kulluk etmek ister, yeryüzündeki halifelik görevi ve toplumda ilahi sistemi gerçekleştirme yoluyla ibadet etmek ister. Buna göre ona yaraşan, insanlara haksızlık ve kötülük etmemektir, ona yakışan, insanları aldatmamak ve kandırmamaktır, ona yaraşan, azgın ve zorba olmamaktır, ona yakışan tutum kirli araçlar ve iğrenç metodlar kullanmamaktır, bunların yanı sıra aşamalı yolculuğu sırasında aceleciliğe kapılmaması, yolculuğun gerektirdiği tedbirleri ihmal etmemesi ve yapacağı işleri zora koşmaması, böylece Allah'a kulluk hedefler, Define samimi niyetle ve gücünün sınırları içinde yoğun bir çalışma ile ulaşması da kendisinden beklenen bir tutumdur. Bu tutumunu her adımda Allah'a kulluk ederek, her duygusal yönelişinde varoluş amacını gerçekleştirerek, her faaliyetinde ve her alanda Yüce Allah'a doğru yükselerek sürdürmelidir. Mümin, yüce Allah'ın takdiri altında Allah'ın iradesini gerçekleştirmek için Allah'a ibadet etmeyi sürdürme bilincindedir. Bu bilinç, onun ruhuna huzur, güven ve kararlılık aşılar, bu yolda endişeye, Kuşkuya, engeller ve sıkıntılar karşısında öfkeye kapılmadan ilerlemesini sağlar, Allah'ın yardımından ve desteğinden hiçbir zaman umut kesmemesini temin eder, hiçbir zaman amacının sapıklığı ya da emeğinin boşa gideceği, karşılıksız kalacağı kuşkusuna kapılmaz, bundan dolayı Allah'ın ve kendisinin düşmanları ile savaşırken bile ruhunda barış duygusu egemendir, çünkü o, Allah için, Allah yolunda Allah'ın söz üstünlüğünü gerçekleştirmek için savaşıyor, yoksa mevki uğruna, ganimet uğruna, ihtirasları uğruna ya da şu hayatın herhangi bir nimeti uğruna savaşmıyor. Bunlar yanında mümin, bütün evrenle birlikte yüce Allah'ın tabi kanunları uyarınca yaşadığının bilincindedir, evrenin kanunu onun da kanunudur, evrenin gidiş yönü onun da gidiş yönüdür, o halde evrenle arasında çatışma ve uyumsuzluk söz konusu değildir, emeği boşa harcama ve enerjiyi dağıtma da söz konusu İslam'ın Müslüman'a yüklediği bütün yükümlülükleri fıtrattan kaynaklanır ve fıtratı ıslah etme amacına yöneliktir, bunlar insanın gücünü aşmazlar, insanın tabiatını karakter yapısını ve sentezini bilmezlikten gelmezler, insanın hiçbir güç odağını ihmal etmeksizin onları çalışmaya, yapıcılığa ve gelişmeye açarlar, İslam, insanın psikolojik ve bedeni yapısının hiçbir ihtiyacını ihmal etmeksizin bu ihtiyaçların tümünü kolaylıkla, hoşgörü ile ve rahatlıkla tatmin eder, bundan dolayı İslam'ın yükümlülükleri karşısında endişeye ve kuşkuya düşülmez, İnsan bu yükümlülüklerden taşıyabileceklerini taşır ve güven, huzur, barış içinde Allah'a doğru yoluna devam eder, bunların yanı sıra ilahi sistemin meydana getirdiği toplum, bu güzel, onurlu inanç sisteminden kaynaklanan, düzenin can, mal ve namus dokunulmazlığı sağlayan güven gencelerin himayesi altındadır, bunların tümü barışı yaygınlaştıran ve barış ruhunu yayan faktörlerdir. İslam, bu müşfik, tutkun, dayanışmalı, güvenlikli ve uyumlu toplum ilk dönemde en gelişmiş ve en saf şekli ile gerçekleştirdi, sonra yüzyıllar boyunca onun çeşitli biçimlerini gerçekleştirdi. Gerçi bu toplum biçimlerinin saflık oranları farklı oldu, ama gerek eski ve gerekse çağdaş cahiliye kültürünün meydana getirdiği bütün diğer toplumlardan ve bu cahiliye kültürünün düşünceleri ve yeryüzü kaynaklı düzeni ile kirlettiği bütün toplumlardan genellikle daha iyi ve yararlı olma niteliklerini devam ettirdiler. Bu toplumun kaynaşmasını bir tek bağ, yani inanç bağı sağlar, ırklar, vatan sınırları, diller, deri renkleri ve insan cevheri ile ilişkisiz diğer gelip geçici bağlar bu temel bağın oluşturduğu toplum içinde erir, asimile olur. Bu toplum, Yüce Allah'ın, Müminler Kardeştir, Hucurat Suresi, 10, buyruğunu can kulağıyla dinleyen bir toplumdur ve bu toplum Peygamberimizin şu sözlerinde kendini bulur. Müminler, karşılıklı sevgi, merhamet ve dayanışma bakımından organlarından biri dert denince diğer organları uykusuz kalarak ve ateşlenerek bu dertli organın ızdırabını paylaşan bir canlı organizmaya benzerler. Müslim, İmam-ı Ahmet, bu toplumun bazı edep kuralları şunlardır. Size bir selam verildiği zaman siz ondan daha güzeliyle bu selamı alın ya da aynısı ile karşılık verin. Nisa Suresi 86 İnsanları küçümseyip onlara burun kıvırma, yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü Allah, kendini beğenen ve övünen kimseleri kesinlikle sevmez, Lokman suresi, 18, iyilik, fenalık gibi değildir, sen fenalığı en güzel şekilde, karşıla, o zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimsenin cana yakın bir dostunmuş gibi olduğunu görürsün, Fusilet suresi, 34. Ey müminler, bir topluluk bir diğerini alaya almasın, belki de alaya aldıkları kendilerinden daha iyidirler, kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar, belki de alaya aldıkları kendilerinden daha iyidir, birbirinizi ayıplamayın, birbirinizi çirkin lakaplarla çağırmayın, iman ettikten sonra çirkin adla çağrılmak ne fena bir şeydir, kimler tevbe etmez ise işte onlar zalimlerin ta kendileridirler, Hucurat Suresi, 11. Birbiriniz hakkında dedikodu yapmayın, herhangi biriniz ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister mi, bu tiksindiğiniz bir şeydir, Allah'tan korkun, hiç şüphesiz o, tevbeleri kabul eder ve merhametlidir. Hucurat Suresi 12. Bu toplumun bazı güvenceleri de şunlardır. Ey müminler, eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü iyice araştırın, yoksa bilmeden bir gruba kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz, Hucurat Suresi, 6. Ey müminler, zandan, yakıştırmalardan, çok sakının, çünkü bazı zanlar günahtır, birbirinizin gizli taraflarını araştırmayın, Hucurat Suresi, 12. Ey müminler, kendi evlerinizden başka evlere izin alıp halkına selam vermeden girmeyin. Nur Suresi 27 Her Müslümanın kanı, ırzı ve malı başka bir Müslümana haramdır, dokunulmazdır. Buhari, Müslim, İmam-ı Malik Sonra bu toplum fuhşun yaygın olmadığı, çapkınlığın özendirilmediği, fitnenin revaç görmediği, karşı cinsi ayartmanın gelenek haline gelmediği, gözlerin ayıp yerlere dikilmediği, cinsel arzuların zina ile sonuçlandırılmadığı, gerek eski ve gerekse çağdaş cahiliye toplumlarında olduğu gibi cinsel açlığın, et ve kan oburluğunun ortalıkta kol gezmediği temiz ve iffetli bir toplumdur. Bu toplum, ilahi çoğunun egemen olduğu bir toplumdur, yine bu toplum, yüce Allah'ın şu buyruklarına kulak veren bir toplumdur. Müminler arasında hayasızlığın yayılmasın isteyenleri dünyada da ahirette de acı bir azap bekliyor, Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz. Nur Suresi 19 Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun, Allah'a ve ahiret yönüne inanıyorsanız, Allah'ın dini konusunda onlara acımayın, onların ceza görmesine müminlerden bir grup da şahit olsun. Nur Suresi 2 İffetli kadınları zina etmekle suçladıktan sonra 4 şahit gösteremeyenlere 80 değnek vurun ve şahitliklerini artık hiç kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Nur Suresi 4. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, bu tutum onların temiz kalmasına daha elverişlidir, hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, kendiliğinden görünen kısmı dışında kalan güzelliklerini açmasınlar, başörtülerini vakalarının üzerine salsınlar, kocaları, babaları, kayın pederleri, oğulları, kocalarının oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları, elleri altındaki köle ve cariyeleri, erkekliği kalmamış hizmetçileri, kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan küçük yaştaki çocukları dışında kalanlara güzelliklerini açmasınlar, gizledikleri güzelliklerin farkına varılsın diye ayaklarını yere sert basmasınlar. E, ye müminler, hepiniz tevbe ederek Allah'a yönelin ki kurtuluşa eresiniz nur suresi 30 ila 31 bu öyle bir toplum ki orada en iffetli tarih döneminin en iffetli ortamında yaşayan en iffetli ailenin en iffetli kadınları olan peygamberimizin eşlerine şöyle sesleniliyor Ey peygamber hanımları, sizler sıradan kadınlar gibi değilsiniz, eğer Allah'tan korkuyorsanız edalı konuşup kalbi bozuk kimsenin sizden yanlış şeyler ummasına meydan vermeyin, her zaman ciddi ve ağırbaşlı sözler söyleyin, evlerinizde oturun, eski cahiliye dönemi kadınları gibi açılıp saçılarak kırıta kırıta yürümeyin, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin, ey peygamber ailesi, hiç kuşkusuz Allah sizi pisliklerden arındırarak tertemiz yapmak ister Ahzab suresi 32 ila 33 Böyle bir toplumda karı kocasına güvendiği gibi koca da karısına güvenir, aile reisleri dokunulmaz hakları ve namusları konusunda endişesiz olurlar, toplumun bütün fertleri sinirleri ve kalpleri hususunda emniyette olur, çünkü bakışlar fitnelerle karşılaşmaz ve gözler, kalpleri haramlara sürüklemez, eğer böyle olursa, işin sonu ya karşılıklı ihanete varır, ya da cinsel arzuların baskı altına alınmasının sonucu olarak, psikolojik hastalıklar ve sinir gerginlikleri baş gösterir, oysa temiz ve iffetli İslam toplumu bu tür tehlikeler açısından güvenli ve sakindir, oranın atmosferinde barış, temizlik ve güven sürekli kanat çırpar. Son olarak Müslüman toplum, çalışabilen herkese iş ve geçim kaynağı, çalışamayacak durumda olan düşkünlere onurlu bir geçim garantisi, namuslu ve iffetli yaşamak isteyen her erkeğe eş bulma güvencesi sağlamayı üstlenmiştir. Bu toplum, eğer biri bir mahallede açlıktan ölecek olursa bütün mahalle halkını cinayet sorumlusu sayar, hatta bazı fıkıh bilginleri, böyle bir mahallenin tüm halkının diyet ödeme cezasına çarptırılması gerektiği görüşündedirler. Bu toplumda insanların özgürlükleri, onurları, dokunulmaz hakları ve malları, herkesçe itaat edilen ilahi direktiflerin güvencesinden başka, ayrıca, yasaların garantisi altındadır. Bu toplumda zanlara, kesin olmayan yakıştırmalara dayanılarak hiç kimse sorumlu tutulmaz, hiç kimsenin konut dokunulmazlığı çiğnenmez, hiç kimsenin aile mahremiyeti araştırılmaz, hiç kimsenin kanı boş yere akmaz, çünkü kısa ilkesi vardır, hiç kimsenin malı çalınmaz. Yağmalanmaz, çünkü bu konudaki şer'i cezalar hemen uygulamaya konulur. Bu toplum dayanışma, doğru yolu gösterme ve işbirliği ilkesine dayanır, bunun yanı sıra burada eşitlik ve eksiksiz adalet ilkeleri egemendir, öyle ki, bu toplumda yaşayan herkes, hakkının Allah'ın şeriatının güvencesi altında olduğunun, ne hakimin iradesine ne yakınlarının torpiline ve ne de güçlü akrabaların keyfine bağlı olmadığının bilincindedir. Son olarak bu toplum, diğer beşeri kaynaklı toplumlar arasında insanın insana boyun eğmediği tek toplum biçimidir. Bu toplumda yöneticiler de yönetilenler de Allah'a ve O'nun şeriatine boyun eğerler, yönetenlere de yönetilenlere de Yüce Allah'ın hükmü ve şeriatı uygulanır. Bunun sonucu olarak bu toplumun bütün fertleri güven, tatmin olmuşluk ve kesin inanç içinde alemlerin Rabbi ve kudret sahiplerinin en üstünü karşısına çeşit olarak dikilirler. İşte yukarıdaki ayette geçen ''barış'' kelimesinin işaret ettiği anlamların bir kısmı bunlardır. Bu ayet, Müminleri, işte bu anlamdaki barışa, topyekün varlıkları ile girmeye çağırıyor. Böylece müminler, varlıkların tümünü Yüce Allah'a teslim etmiş olacaklardır. Varlıkların hiçbir zerresi kendilerine kalmayacak, onun hiçbir payı elleri altında olmayacaktır. Onun tümü gönüllü, uyarlı bir özveri sonucunda Yüce Allah'a ait olacaktır. Küfür Y-I-K-I-M-D-I-R bu barışın anlamını, imanla tatmin olmamış vicdanlarda endişenin nasıl cirit attığını ve şaşkınlığın nasıl kol gezdiğini bilmeyenler hakkı ile kavrayamazlar. Bu iman duyumsuzluğuna İslam'ı hiç tanınmamış toplumlarda rastladığımız gibi bir zamanlar İslam'ı tanıdıktan sonra çağına göre çeşitli yaftalar altında tekrar cahiliye dönemine dönen mürtüt toplumlarda da rastlayabiliriz. Bu toplumlar, ulaştıkları bütün maddi refaha, uygarlık alanındaki gelişmişliğe ve bozuk ölçülü, şaşkın düşünceli cahiliye zihniyetinin ön plana aldığı diğer bütün kalkınma dayanaklarına rağmen mutsuz ve şaşkındırlar. Bu konuda dünyanın en ileri ülkelerinden biri olan İsveç'te olup bitenleri örnek olarak gözden geçirmek yeterlidir. Bu ülkede fert başına düşen milli gelir 500 cüney dolayındadır. Genel sağlık sigortasının yürürlükte olduğu bu toplumda herkese nakde olarak hastalık yardımı yapılır ve hastanelerde parasız ilaç verilir, eğitim hizmetleri bu öğretim aşamalarında ücretsizdir, ayrıca başarılı öğrencilere elbise yardımı yapılır ve çeşitli burslar verilir, devlet her yeni evlenen çifte 300 cüneyh ev döşeme yardımı yapar, bu ülkede maddi refah ve uygarlığın göstergesi olan daha birçok ilerlemeler ve başarılar elde edilmiştir. Fakat bütün bu maddi gelişmişlik düzeyinin, bu ileri uygarlığın ve Allah'a inanmaktan yana bomboş kalplerin arkasında gördüğümüz nedir? İsveç toplumu topyekün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır, çünkü cinsel anarşi yüzünden ülke nüfusu sürekli bir azalma eğilimindedir, cinsel başıboşluk, eşler arası bunalımın kol gezmesi ve kadın erkek arasındaki ilişkilerin ölçüsü serbestliği yüzünden her altı evli çiften birinin boşandığı görülür, genç kuşak imansızlıktan ve ruhi tatminsizlikten kaynaklanan bunalımın alkollü içki ve uyuşturucu alışkanlığı, ile karşılama gibi bir çıkmaza saplanmıştır. Psikolojik hastalıklar, sinirsel bunalımlar ve her türlü anormallikler on binlerce vicdanı, ruhu ve sinir sistemini pençesi altına almış durumda, sonra da çözüm olarak başvurulan metot, intihar, Amerika'da da durum aynı, Rusya'da ise daha da kötü. Sözün kısası iman hazzından ve inanç doygunluğundan yoksun olan her kalbin alın yazısı olan bir mutsuzluk yıkımı ile karşı karşıyayız, böyle bir kalp, müminlerin topyekün varlıkları ile içine girerek güven, huzur, ruh dengesi ve korunma bulmaya, çağrıldıkları barışın hazzını asla tadamaz, tekrarlıyoruz. Ey müminler, bütün varlığınızla İslam'a, barışa, girin, sakın şeytanın izinden gitmeyin, çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır. Yüce Allah burada müminleri topyekün varlıkları ile barışa girmeye çağırırken aynı zamanda onları şeytanın peşinden gitmemeleri hususunda uyarmaktadır. Yani ortada sadece iki istikamet vardır. Ya topyekün barışa girmek ya da şeytanın izinden gitmek, ya doğru yol ya sapıklık, ya İslam ya cahiliye, ya Allah'ın yolu ya şeytanın yolu, ya Allah'ın rehberliği ya şeytanın kışkırtması, işte Müslüman durumunu böylesine bir kesinlikle kavramalı ve bu kavrayışın sonucu olarak sağa sola yalpalamamalı, tereddüde düşmemeli, değişik yollar, değişik istikametler arasında şaşırıp kalmamalıdır. Ortada birden çok yaşama sistemi yok ki, mümin bunların içinden birini seçsin ya da biri ile öbürünün bileşimini benimsesin, hayır, asla, kim bütün varlığı ile barışa girmez, kim kendini bütünü ile Yüce Allah'ın ve O'nun şeriatının egemenliğine teslim etmez, kim diğer bütün düşünceler ile, diğer bütün sistemler ile ve diğer bütün yasal düzenlemeler ile ilişkisini kesin olarak kesmez ise bu kimse şeytanın yolundadır onun izinden gitmektedir. Burada uzlaşmacı bir çözüm, sununla bunun arasında yer alan her düşünceye açık bir sistem, yarısı şundan ve öbür yarısı bundan oluşmuş bir ortak plan yoktur. Ortada Hakke ile batıl, doğru yol ile sapıklık, İslam ile cahiliye, Allah'ın sistemi ile şeytanın kışkırtması vardır. Yüce Allah müminleri ilk planda bütün varlıkları ile barışa girmeye çağırmakta ve ikinci aşamada da onları şeytanın izinden gitmemeleri husus uyarmaktadır. Bunun arkasından kendilerine şeytanın düşmanları olduğunu hatırlatarak vicdanlarını ve duyarlıklarını bilemekte, korkularını harekete geçirmektedir. Bu öyle açık ve bariz bir düşmanlıktır ki, onu ancak gafiller hatırlarından çıkarabilirler, oysa gaflet ile iman birbiri ile bağdaşmaz. Daha sonraki ayette Müslümanlar, kendilerine açık gerçekler geldikten sonraki ayak sürçmelerinden korkmaya çağrılıyor. Size açık deliller geldikten sonra yine sürçerseniz, ayaklarınız kayarsa bilin ki Allah her zaman üstündür ve hikmet sahibidir. Burada müminlere Yüce Allah'ın aziz, üstün iradeli oluşunun hatırlatılmış olması, dolaylı olarak Yüce Allah'ın güçlülüğünü, kuvvetliliğini, tartışmasız baskınlığını ve onun direktiflerine ters düştükleri takdirde bu üstün güçle karşı karşıya geleceklerini anlatma amacı taşır, yüce Allah'ın, hikmet sahibi, oluşunun hatırlatılması da onun kullar için seçtiği her şeyin hayırlı, onlara yasakladığı her şeyin kötü olduğunu, eğer müminler onun emrine uymaz ve yasaklarından kaçınmazlarsa zarara uğramalarının kaçınılmaz olacağını düşündürme amacı taşır, buna göre ayetin sonuç cümlesi her iki kanadı ile burada korkutma ve uyarma anlamı taşıyor. Bundan sonraki ayette barışa girmekten yan çizerek şeytanın izinden gitmenin akıbetinden korkutma hususunda farklı bir üsluba başvurularak ikinci şahıs muhatap sığası yerine üçüncü şahıs gayip, sığası kullanılıyor. 210 acaba onlar bulut gölgeleri arasından Allah'ın ve meleklerin tepelerine inmesini ve böylece işin bitirilmesini mi bekliyorlar, oysa bütün işlerin çözümü Allah'a götürülecektir. Buradaki soru aslında olumsuzluk belirten ve onaylamayan bir ifade biçimidir. Onaylanmayan, kabul görmeyen, hoş karşılanmayan şey ise tüm varlıkları ile barışa girmeye yanaşmayan, bu konuda tereddütlü davrananların bekleyiş sebebidir. Onları bu çareye olumlu karşılık vermekten alıkoyan sebep nedir, ne bekliyorlar, gözledikleri nedir? Sanki bunlar Allah ve melekler bulut gölgeleri arasından tepelerine inince, kadar bu tereddütlü tutumlarını devam ettirecek gibidirler. Başka bir deyimle acaba bunlar vaat edilen korkunç gün gelinceye kadar inatlarını sürdürüp bekleyecekler mi? O korkunç gün ki, Yüce Allah o gün kendisinin bulutlar arasından çıka geleceğini, meleklerin saf halinde ortaya çıkacağını, Allah'ın izin verdiği ve doğru sözlü kimseler dışında hiç kimse ile konuşmayacaklarını haber veriyor. Şimdi biz, tehdit ve korkutma içeren bu soruya muhatap oldukları halde inatçılığı sürdürenlerin ansızın o korkunç günün gelip çattığını her şeyin bittiğini ve korkutulmaları amacıyla kendilerine tasvir edilen o sürprizle yüz yüze geldiklerini hissediyoruz. İş bitirilmiş, sona erdirilmiştir. Zaman geçmiş, fırsat elden kaçırılmış, kurtuluş çaresi kalmamış ve bu şaşkın kimseler bütün işlerin çözümünün tek başvuru merci olan Yüce Allah'ın huzurunda yüz yüze dikilmişlerdir. Oysa bütün işlerin çözümü Allah'a götürülecektir. Bu cümle Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı anlatım üslubunun tipik bir örneğidir. Bu anlatım yolu kur, diğer sözlerden ayırıp ona özgünlük ve orijinallik kazandırır. Bu üslup, tasvir edilen sahneyi canlandırarak anında okuyucunun önüne getiren bir üsluptur. Kalpler bu canlı sahnenin önünde gören, işiten ve tablonun içeriği ile bütünleşen bir duyarlılıkla dikilir. Peki barışa girmekten geri duranlar bu ertelemeyi ne zamana kadar uzatacaklar? İşte en büyük korkulu an onları bekliyor, daha doğrusu en büyük korkulu an onları çepeçevre kuşatmıştır. Söz konusu barış onların yakınındadır. Gökyüzü beyaz bulutlar halinde parçalandığı ve melekler bölük bölük indirildiği Furkan Suresi 25 ve Cebrail ile meleklerin saflar halinde durdukları Allah'ın izni olmaksızın hiç kimsenin konuşamayacağı ve konuşunca doğruyu söyleyeceği Nebe Suresi 38, gün gerçekleşecek olan, hem dünyayı ve hem de ahireti etkisi altına alacak olan barış çok yakınlarındadır. Her şeyin bittiği günkü barış, gerçekten her şey bitti ve bütün işlerin çözümü için Allah'a başvuruluyor. Bundan sonraki ayette bu üçüncü şahıs simasından ikinci şahıs, muhatap, simasına geçilerek peygamberimize sesleniliyor ve ona Yahudilere soru sorması emrediliyor. Bu surenin daha önceki ayetlerinde anlatıldığı gibi Yahudiler ilahi çağrıya karşı ayak diremenin tipik örneğini oluştururlar. Yüce Allah onlara nice açık ayetler, mucizeler, sunduğu halde yine de kendilerine yönelik çağrılara kulak asmamışlardır kendilerine verilen nice nimeti, iman ve barış nimetini değiştirmişler, tahrif etmişlerdir. 211 İsrailoğullarına sor, kendilerine nice açık ayetler, deliller sunduk, kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse hiç kuşkusuz Allah'ın azabı pek ağırdır. Burada tekrar Yahudilere dönülmesi son derece normal bir olaydır, çünkü onların çığır açıcılığını yaptıkları bir tutum hakkında uyarıda bulunuyor, ilahi çağrı karşısında ayak direme ve olumlu cevap vermeme tutumu, bütünü ile barışa. Girmeme, dışarıda kalma tutumu, bunun yanı sıra inatlaşma, önce olağanüstü bir mucize isteyip sonra yine inatçılığa ve inkarcılığa devam etme tutumu, işte Yüce Allah'ın burada Müslüman cemaate, hakkında uyarı yönelttiği sürçmeler, ayak kaymaları bunlardır, bu uyarı, Yahudilerin uğursuz akıbetinden kurtulsun diye Müslümanlara yöneltiliyor. Sor İsrailoğullarına, kendilerine nice açık ayetler, deliller sunduk. Buradaki soru karşı taraftan cevap bekleyen normal soru olarak kabul edilmemelidir. O, Kur'an'a özgü anlatım özelliğidir. Amacı Yüce Allah'ın Yahudilere sunduğu ayetlerin ve gösterdiği mucizelerin çokluğunu hatırlatmaktır. Bu ayetler ve olağanüstülükler kimi zaman Yahudilerin inadı ve isteği üzerine ve kimi zaman da doğrudan doğruya Yüce Allah'ın inisiyatifi ile, belirli bir hikmete dayalı olarak sunulmuştur. Fakat bu mucizelerin çokluğuna rağmen Yahudiler yine de tereddüde düşmüşler, inatlarından vazgeçmemişler, ayak diremişler ve imanın gölgesi altına aldığı barışa girmeye yanaşmamışlardır. İşte ayet, soru üslubu ile bu nankörlüğü vurguluyor, ayetin sonunda genelleyici bir yorum cümlesi ile karşılaşıyoruz. Kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse, hiç kuşkusuz Allah'ın azabı pek ağırdır. Burada sözü edilen ilahi nimet barış nimeti olabileceği gibi iman nimeti de olabilir, zaten bunların ikisi de aynı anlama gelir. Bu nimeti değiştirmenin doğurduğu tehlikenin başta gelen somut örneği Yahudilerin durumudur. Yahudiler, Allah'ın nimetini değiştirdikten, gönüllü itaati reddettikten ve Allah'ın direktifine teslim olmaya yan çizdikten sonra artık bir daha barış, huzur ve güven yüzü görememişlerdir lar sürekli olarak kuşkulu ve tereddütlü bir tutum sergilemişlerdi. Bu tutumun sonucu olarak her adımda ve her olayla ilgili olarak sürekli olağanüstülük ve mucize istiyorlar. Sonra da gördükleri mucizeye inanmıyorlar. Yüce Allah'ın ışığı ve kılavuzluğu ile tatmin olmuyorlardı. Bu yüzden ayette dile gelen şiddetli azap uyarısı ilk somut örneğini Yahudilerin şahsında buluyor. Bunun yanı sıra bu tehdit her dönemde Allah'ın nimetini değiştiren bütün serkeşler için de geçerlidir. İnsanlık bu nimeti ne zaman değiştirdi ise daha ahiretteki azapla karşılaşmadan önce dünyadayken bu ağır azaba uğramışlardır. Bunun böyle olduğunu anlamak için yeryüzünün her yanında yaşayan bahtsız ve zavallı insanlığın haline göz atmamız yeterlidir. Bu insanlar ağır bir azabın pençesinde kıvranıyorlar, her an başka bir yıkımla ve uğursuz gelişme ile karşılaşıyorlar, endişe ve şaşkınlığın sürekli acısını yaratıyorlar. Yaşıyorlar, birbirlerini acımasızca kırıyorlar, bir kısmının da psikolojik yapıları ve sinir sistemleri tahrip oluyor, sonu ölüm olan ruhi boşluk ve psikolojik yıkım olan kararsızlık ve emniyetsiz bir ortamda cemiyet ferdin, fert de cemiyetin kuyusunu kazıyor, bu öldürücü ruhi boşluğu medeni dünya kimi zaman alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler ile kimi zaman da bazı acayip hareketler ile doldurmaya kalkışıyor, eğer onları bu hareketleri yaparken görecek olursan onların kendilerini kovalayan hayaletlerin önünde kaçmakta olduklarını zannedersin. Bu rubi boşluğun tutkunu olan zavallı insanların tuhaf kılıklarına ve zoraki benimsenmiş görüntülerine bir göz atalım, kimi saçını yana yatırmış, kimi göğsünü açmış, kimi eteğini yukarıya kaldırmış, kimi bir hayvanı canlandıran acayip bir şeyi başına geçirmiş, kimi boynuna kaplan ve fil resmi işlemeli kolye takmış, kimi üzerine arslan ya da ayı figürü ile boyalı bir tişört giymiş. Bir de bu zavallıların bazı şenlik ve törenlerde sergiledikleri çılgın danslara, baş döndürücü şarkılarına, yapmacık görüntülerine ve abartmalı, gülünç süslerine bakmalı, zavallıların işi gücü gülünç anormallikleri ile dikkatleri çekebilmek ya da rezil edici bir orijinallikle gönüllerini hoş tutmaktan ibaret. Bir de bu zavallıların mevsimden mevsime, hatta sabahtan akşama baş döndürücü bir hızla arzularının, eşlerinin, dostlarının ve modalarının değişmesine göz atmalı. Bütün bu tuhaflıklar barıştan ve tatmin olma duygusundan yoksun öldürücü bir şaşkınlığı ortaya koyar, bu zavallıların kaçıp kurtulmak istedikleri somut bıkkınlık halini, boş vicdanlarından ve paniğe kapılmış ruhlarından kaçışlarını kanıtlar, sanki cinler ve hayaletler tarafından kovalanıyorlarmış gibi bir panik içinde kendilerinden kaçıyorlar. İşte bu, durum, yüce Allah'ın sistemine boyun eğmeyenlere ve onun, ey müminler bütün varlığınızla barışa girin, çağrısına kulak vermeyenlere layık gördüğü bir tür cezadır. Kim Allah'ın kullarına sunduğu nimetlerle uyumlu olmayı sağlayan bu imanı değiştirirse, Allah korusun, mutlaka böyle bir azaba çarpılır, bu kaçınılmazdır. Yüce Allah'ın çağrısı karşısında ayak direme ve ilahi nimeti değiştirme ile ilgili bu uyarının ışığı altında kafirler ile müminlerin durumu anlatılıyor ve bu vesile ile kafir ile Müslümanlar arasındaki değerlere, durumlara ve kişilere yönelik ölçü farklılıkları ortaya konuluyor. 212 Dünya Hayatı kafirlere cazip görünür. Bunlar Müminler ile alay ederler. Oysa Allah'ın azabından sakınanlar, Kıyamet günü kafirlerden üstün konumdadırlar. Allah dilediğine hesapsız olarak rızık verir. Gerçekten şu dünya hayatı basit nimetleri ve küçük amaçlı uğraşları ile kafirlere cazip görünür. Onlar bu cazibeye kapıldıkları için dünya hayatına takılıp kalırlar. Onu aşamazlar, bakışlarını onun ötesinde bir şeye yöneltmezler, onun değerleri dışında kalan değerleri bilmezler, şu dünya hayatının sınırları önünde dikilip kalan kimselerin düşüncelerinin, müminin kafa yorduğu yüce ideallerin düzeyine yükselmesi, müminin bakışlarını diktiği uzak, ufuklara göz atması mümkün değildir. Mümin, dünya hayatının tüm nimetlerini küçümseyebilir, fakat bu küçümseme söz konusu nimetlere yönelik bir çaba eksikliğinden, bir enerji yetersizliğinden ya da bu hayatı geliştirip ilerletmeyi umursamayan, olumsuz bir bakış açısından kaynaklanmaz, fakat Müslüman, yeryüzündeki halifelik görevlerini yerine getirmekle, uygar ve bayındır bir dünya uğruna sürekli çaba harcamakla, gelişme ve bol üretim hedefleri peş ter dökmekle birlikte bu hayata yukarıdan bakar, hayatın, bu geçici nimetlerden daha önemli ve daha değerli ideallere adar hayatını, yeryüzünde ilahi sistemi yerleştirme, insanlığı şimdi yaşadığından daha gelişmiş ve daha mükemmel bir düzene ulaştırma, yüce Allah'ın sancağını yeryüzünün ve insanların kısır amaçları üzerine dikme amacına adar, bu sayede insanlar bu sancağı o yüksek yerinde dalgalanır görsünler ve bakışlarını basit ve sınırlı realitenin ötesine diksinler ister, o basit ve sınırlı realite ki, imanın sunduğu hedef yüceliğinden, ideal büyüklüğünden ve geniş bakış açısından yoksun kalan kimseler sırf onun uğruna yaşarlar yeryüzünün bataklığına saplanmış, dünya kaynaklı hedeflerin tutsağı olmuş basit insanlar Müslümanlara bakınca onların kendilerini içine saplandıkları bu bataklıkla, bu çirkefle, bu basit nimetlerle baş başa bırakarak sırf kendilerini özgü olmayan, fakat tüm insanlığı ilgilendiren, sırf şahısları için değil, asıl inançları için önemli olan büyük idealler peşinden koştuklarını görürler, aynı zamanda bu idealler uğruna birçok sıkıntılara katlandıklarını, birçok acılara göğüs gerdiklerini, basit insanların gözünde hayatın özü ve en yüksek amacı olan dünya nazlarından kendilerini yoksun bıraktıklarını gözlerler, bu durumda ruhsuz kimseler, müminleri görünce onların yüce ideallerini kavrayamazlar, bunun üzerine onları alaya alırlar, Müslümanların durumlarını alaya alırlar, düşüncelerini alaya alırlar, gittikleri yolu alaya alırlar. Dünya hayatı kafirlere cazip görünür, bunlar müminler ile alay ederler, fakat kafirlerin kullandıkları bu ölçü, bu kriter gerçek ölçü, gerçek kriter değildir, o kafirliğe özgü bir ölçüdür, cahiliye ölçütüdür, gerçek ölçü ise Yüce Allah'ın yanındadır, Yüce Allah da müminlere kendi ölçüsüne göre taşıdıkları ağırlığı şöyle duyuruyor. Oysa Allah'ın azabından sakınanlar, kıyamet yünü, kafirlerden üstün konumdadırlar. İşte Yüce Allah'ın elindeki gerçek ölçü budur. Müminler, bu ölçüye göre belirlenecek olan gerçek değerlerini bilmenin gönül huzuru içinde aptalların beyinsizliğini, alaya alanların alaylarını ve kafirlerin değer yargılarını umursamaksızın bildikleri yoldan gitmeye devam etsinler. Onlar, doğrudan doğruya en yetkili hakimin, yani Yüce Allah'ın tanıklığı ile kıyamet günü, son hesaplaşma gününde ve her zaman kafirlerin, Üstündürler. Yüce Allah onlar için hayırlı ve geniş kapsamlı olan rızkı, kazancı biriktirir, bu birikimi onlara dilediği alemde, yani isterse dünyada isterse ahirette ve kendileri için hayırlı gördüğü takdirde hem dünyada hem de ahirette verir. Allah dilediğine hesapsız olarak rızık verir. O eli açık bir bağışlayıcıdır, dilediğine verir, istediğine bol bol akıtır, onun bağış ambarının ne bekçisi var ve ne de kapıcısı, o belirli bir hikmete bağlı olarak, kafirlere dünya hayatının güzelliklerini verebilir, fakat kafirlere verilen bu güzellikler, onlara üstünlük sağlamaz, erdem kazandırmaz, o kendi seçtiği kullarına ya dünyada ya ahirette dilediğini verir, yani verdiği her şey kendi katındandır, fakat fakat onun iyi kulları hesabına yaptığı bağış seçimi en kalıcı ve en yüksek düzeyli tercihtir. Hayat, bu iki insan örneğini her zaman tanımaya devam edecektir. Bir yandan değer yargılarını, kriterlerini ve düşüncelerini Yüce Allah'ın elinden alan, bu anlayış sayesinde hayat bataklığının, geçici dünya nimetlerinin ve basit ideallerin üzerine yükselen, böylece insanlıklarını gerçekleştirerek hayatın köleleri değil, efendileri olan müminleri tanıyacaktır. Bunun yanı sıra hayat diğer insan tipini de tanıyacaktır yani dünya hayatının cazibesine kapılan, dünyanın geçici nimetlerinin ve değer yargılarının tutsağı olan, önlenemeyen ve dizginleri tarafından bataklığa sürüklenip de buraya saplandıkları için yukarıya çıkamayanlara da her zaman tanık olacaktır. Müminler, basit şeylerin tutsağı olan bu kişilere yukarıdan bakmaya devam edeceklerdir. Bu zavallılar ne kadar geçici dünya nimeti ve dünya malı elde ederse etsinler, bu önemli değildir. Buna karşılık söz konusu kişiler kendilerinin her şeye sahip olduklarına ve müminlerin her şeyden yoksun bırakıldıklarına inanacaklar ve bu inancın etkisiyle müminlere bazan acıyacaklar ve bazan da onları alaya alacaklardır oysa asıl alaya alınacak ve asıl acınacak kimseler kendileridir ölçüler ve değer yargıları belirlendikten, kafirlerin müminlere yönelik kanaatleri tanıtıldıktan ve her iki insan tipinin Yüce Allah katındaki ölçüleri ortaya konduktan sonra insanlar arasındaki düşünce, inanç, ölçüler ve değer yargıları uyuşmazlığı meselesine geçilmekte ve bu mesele, uyuşmazlığa düşenlerce başvurulması gereken bir temel ilkenin, uyuşmazlık konusu meselede son hükmü verirken dayanılacak ortak ölçütün belirlenmesi ile noktalanmaktadır. 213 insanlar tek bir ümmet idi, Allah, peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi, İnsanların anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm vermek için peygamberler ile birlikte Hakk'e içerikli kitap indirdi. Ancak kitap verilenler, kendilerine açık deliller geldikten sonra karşılıklı ihtirasları yüzünden bu kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler, bu arada Allah'ın izniyle müminleri, kafirlerin üzerinde anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe iletti, zaten Allah dilediği kimseleri doğru yola iletir. Dinler Tarihi işte insanlığın ortak hikayesi, insanlar aynı yolu izleyen, aynı düşünceyi benimseyen tek bir ümmet halinde yaşıyorlardı, burada belki de Hazreti Adem ile Havva'dan ve bunların çocukları ile torunlarından oluşmuş olan küçük çaptaki ilk insan toplumuna, bu toplumun henüz düşünce ve inanç farklılıklarının baş göstermeden önceki haline işaret ediliyor. Kur'an-ı Kerim, burada insanlığın ortak bir kaynaktan geldiğini belirtiyor. Bu ortak kaynak ilk insanlık ailesinin, yani Hazreti Adem ve Havva ailesinin çocuklarıdır. Yüce Allah bütün insanlığı tek bir küçük ailenin ürünü olarak yaratmayı diledi. Böylece insanların hayatına aile ilkesini yerleştirdi. Bu kurumu toplumun ilk tuğlası yaptı. İnsanlar, bu ilk ailenin çerçevesi içinde bir süre boyunca aynı sosyal düzeyde, aynı doğrultuyu ve düşünceyi benimsemiş olarak yaşadılar, bu arada çoğaldılar, sayıca artış gösterdiler, farklı yerlerde yaşamaya yöneldiler, hayat standartları gelişti, bir yandan da daha önce yapılarında potansiyel olarak var olan çeşitli yetenekler ortaya çıkmaya başladı, insanları bu potansiyel yeteneklerle donatarak yaratmış olan Allah'tır, O, bunu kendince bilinen bir hikmete dayalı olarak yarattı, O, bunun yanı sıra yeteneklerin, enerjilerin ve istikametlerin çeşitliliğinin ardında hayat için yararlı, olduğunu da biliyordu. Bunun üzerine insanlar arasında düşünceler farklılaştı, birbiriyle uyuşmayan görüş açıları belirdi. Birden çok yaşama tarzları ortaya çıktı ve çeşitli inanç sistemleri doğdu. İşte o zaman da yüce Allah müjdelemekle ve uyarmakla görevli olarak peygamberleri gönderdi. Allah Peygamberler ile birlikte insanların anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm vermek için Hakk'e içerikli kitap gönderdi. Burada şu büyük gerçek açıkça ortaya çıkıyor, farklı olmak, uyuşmazlığa düşmek insanların doğasının, temel karakterinin sonucudur. Çünkü bu farklılık, bu uyuşmazlık, insanlığın yeryüzü halifeliği ile görevlendirilişinin arkasında saklı duran yüce hikmeti gerçekleştiren temel yaratılış ilkelerinden birini oluşturur. Bu halifelik misyonu çeşitli görevlerin yerine getirilmesini, buna bağlı olarak her türden farklı yeteneklerin var olmasını gerektirir. Böylece insanlar hep birlikte birbirlerini tamamlayacak. Sıkı bir işbirliği gösterecek ve bunun sonucunda Yüce Allah'ın ezeli bilgisi ile tasarlanan evrensel karar uyarınca halifelik ve dünyayı mamur kılma alanındaki evrensel fonksiyonlarını yerine getirebileceklerdir. O halde söz konusu görev farklılıklarını karşılayacak çeşitlilikte hünerlerin olması, farklı ihtiyaçları karşılayacak oranda değişik yeteneklerin bulunması gerekir. Nitekim Yüce Allah bu gerçeği bize şöyle açıklıyor. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri dışında kalan insanlar sürekli uyuşmazlık halindedirler. Zaten Allah insanları bunun için yarattı. Hud suresi 118 ila 119 yetenek ve görevlerdeki bu farklılık normal olarak düşüncelerde ideallerde sistemlerde ve yollarda ayrılık meydana getirir fakat Yüce Allah bu arzu edilen ve gerçek desen farklılıklarını enine boyuna geniş bir çerçeve içinde kalmasını bu çerçevenin sağlıklı ve doğru istikametli olmaları şart olan bu farklılıkların tümünü kapsamını almasını ister sözünü ettiğimiz çerçeve iman çerçevesidir bu erçe ve insanlarda görülen değişik yetenekleri, değişik hünerleri ve değişik enerjileri i4 ine sığdıracak derecede geniştir. Bunun sonucu olarak söz konusu yetenek ve enerjilerin ne öldürür ve ne de baskı altına alır, fakat onları düzene koyar, koordine eder ve yapıcılık yolunda harekete geçirir. Bundan dolayı elimizde uyuşmazlığa düşenlerin birlikte başvurabilecekleri değişmez bir ölçü, davacı ve davalı tarafların müracaat edebilecekleri bir adil hakem, taraflar arasındaki tartışmaya son verebilecek ve herkesi kesin bir kanaate vardıracak bir son söz mutlaka olmalıdır.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 Yüce Allah'ın burada geçen, hakke, içerikli sözü üzerinde mutlaka durmamız gerekir, bu söz sadece ilahi kitabın getirdiği bilgilerin, hakke, olduğunu, bu hakkın kendi dışındaki insan sözleri, düşünceleri, sistemleri, değer yargıları ve kriterleri hakkında adil hüküm ve son söz olsun diye indirildiğini kesinlikle belirliyor, bu hakkın dışında bir başka hak, bu hükmün yanında başka bir hüküm ve bu sözden sonra başka Başka bir söz geçerli olamaz. Birden fazla sayıda olmayan bu hakke ortada olmaksızın, bu hakkı insanlar arasındaki bütün ihtilaflı konularda hakem yapmaksızın ve onun hükmüne tartışmasız ve itirazsız olarak boyun eğmeksizin, bütün bunlar olmaksızın, şu hayatın gidişatı yoluna girmez, insanlar arasındaki uyuşmazlıklar ve ayrılıklar sona ermez, yeryüzünde barış ortamı gerçekleşmez ve insanlar asla barış başa giremez. İnsanların düşüncelerini ve yasal ilkelerini nereden alacaklarını ve aralarında doğacak çeşitli uyuşmazlıkları çözmek için nereye başvuracaklarını belirleme hususunda bu gerçeğin son derece önemli bir değeri vardır. Söz konusu başvuru merci birden çok değil, bir tektir ve bu hakkey içerikli kitabı indirmiş olan mercidir. O kaynak birden çok değil, bir tanedir ve o da tartışma ve uyuşmazlığa düşülen konularda insanlara arasında hüküm vermek için Yüce Allah tarafından indirilmiş olan kitaptır. Bu kitap özü itibariyle bütün peygamberlerin yanlarında getirdikleri tek bir kitaptır, o halde gelen hep aynı kitaptır. Millet de genel anlamda tek bir millettir, bu kitapta dile gelen düşünce de temelde tek bir düşüncedir, yani tek bir ilah, tek bir rabbe, tek bir kulluk merci ve bütün insanlar için tek bir yasa koyucu olduğudur. Daha sonra zamanla milletlerin ve kuşakların ihtiyaçları, hayatın gelişme evreleri ve ilişkileri uyarınca ayrıntılarda farklılıklar meydana geliyor ve İslam'ın sunduğu şekli ile son biçimini alıyor. Bu son kitabın geniş ve kapsamlı çerçevesinde hayatın akışı ve gelişmesi serbest bırakılıyor. Bu gelişme Yüce Allah'ın rehberliği sistemi ve söz konusu yaygın, kapsamlı çerçevesinin sınırları içinde yenilenen, canlı şerifin, fiyatı altında gerçekleşecektir. Kitap hakkında Kur'an-ı Kerim'in seslendirdiği bu görüş, Dinlerin ve inanç sistemlerinin tarihi gelişimi ile ilgili İslam'ın dosdoğru bakış açısını yansıtır. Bu bakış açısına göre her peygamber aslında, köklü bir temel üzerine oturan bu tek dini getirmiştir. Bu temel, kayıtsız şartsız tevhid, Allah'ın birliği, ilkesidir. Sonra her peygamber devriminin arkasından zamanla sapmalar baş gösteriyor. Hörafe ve masallar inançlara galebe çalıyor. Sonunda insanlar bu büyüklü büyük kaynaktan tamamen uzaklaşıyorlar, bunun üzerine yeni bir peygamber devrimi gerçekleşiyor, bu peygamberlik devrimi köklü inancı yeniden ortaya çıkarıyor, bu inanca karıştırılan hörafeleri temizliyor, ayrıntılar ile ilgili hükümlerde İslam ümmetinin yeni şartlarını ve gelişme düzeyini göz önünde bulunduruyor. Bu görüş, dinler tarihi konusunda araştırma yapan gayrimüslimlerin, zaman zaman farkında olmaksızın Müslüman araştırmacıları da etkileyen teorilerine tercih edilmeli, o teoriler yerine bu görüş savunulmalıdır. Bu teoriler, araştırmalarını tarih boyunca inancın özü ve düşünce sisteminin temelinde değişme ve gelişme olduğu esasına dayandırırlar, şarkiyatçıların ve onların benzeri cahil batılı araştırmacıların temel yaklaşımı budur. Oysa Yüce Allah'ın Hakk'e içerikli olarak indirdiği ve tarihin başlangıcından beri bütün zamanlarda ve her yeni peygamberle birlikte uyuşmazlık konularında insanlar arasında hüküm vermek üzere gönderilen bu kitabın fonksiyonu, ancak iman düşüncesinin özünün değişmezliği ilkesi ile bağdaşabilir. Ortada insanların sığınacakları değişmez bir ölçü, başvurabilecekleri bir son söz mutlaka bulunmalıdır, bunun yanı sıra bu ölçü mutlaka insan dışı bir kaynağın eseri olmalı, bu son söz, mutlaka insan ihtiraslarından, insan yetersizliğinden ve insan bilgisizliğinden etkilenmeyen adil bir hakimin sözü olmalıdır. Bu değişmez ölçüyü ortaya koymak için sınırsız bir bilgi, geçmişte olanları, şimdiki zamanda olanları ve ileride olacakları tümü ile içeren bir bilgi gereklidir. Bu bilgi aynı varlık birimini geçmiş, Şimdiki zaman ve gelecek gibi kategorilere ayıran zaman kayıtları ile ya da yine bu aynı varlık birimini kesin, şüpheli, meçhul, somut ve görünmez gibi kesimler ile sınırlandırmamalıdır. Yine bu bilgi aynı varlık birimini yakın, uzak, görünür, görünmez, algılanabilir ve algılanamaz gibi mekan kayıtları ile de sınırlamamalıdır. Bu değişmez ölçü neyi ve kimi yarattığını bilen, herkese yarayan ve istikrarı sağlayan sistem sistemin ne olduğunu bilen bir ilahın varlığına ihtiyaç gösterir. Bunun yanı sıra bu ölçüyü ortaya koymak için şahsi ihtiyaç, yetersizlik, geçicilik, yok olmak, ihtiras, arzu ve korku gibi insana özgü duygu ve kaçınılmazlıkları aşmış olmayı, evrende bulunan her şeyin ve herkesin üstünde bulunmayı, başka bir deyimle şahsi amacı, arzusu, hazı, kişisel yetersizliği ve eksikliği söz konusu olmayan bir ilahın varlığını gerektirir. Bu arada insan aklına düşen görev, gelişen durumları, değişen şartları ve yenilenen ihtiyaçları izlemek ve bunlar ile insan arasında geçici bir zaman süresi için uyum sağlamaktır. Yalnız bu görevini yaparken yanlışını, doğrusunu, sapıklığını, istikametliliğini, haklılığını ve eğriliğini belirlemek için başvuracağı değişmez bir ölçüsü olmalı ve bu değişmez ölçünün denetimi altında olmayı kabul etmelidir. Hayatın sağlıklı biçimde devam etmesi ancak bu yolla mümkün olabilir ve yine ancak böyle olunca kendilerini asıl yönetenin Allah olduğuna kesinlikle inanabilirler. Bu ilahi kitap yetenek, hüner, tutulan yol ve yararlanılan araç farklılıklarını törpüleyip ortadan kaldırmak için gelmiş değildir, İnsanlar uyuşmazlığa düşünce sırf onu hakem tanımaları için gelmiştir. Bu gerçek İslam'ın tarih görüşünün temelini oluşturan bir başka gerçeği ortaya çıkarır ki o da şudur. İslam, Yüce Allah tarafından indirilmiş olan, Hakke içerikli kitabı, ihtilaflı durumlarda insanlar arasında hüküm versin diye kendilerine sunuyor, bu kitabı, insanlık hayatının temel dayanağı olsun diye ortaya koyuyor, sonra hayat devam ediyor, eğer bu hayatın akışı bu temel dayanakla uyuşur, onun üzerine oturursa o zaman hayatın akışı haktır, ama eğer hayatın akışı bu temel dayanağın dışına kayarak başka temel temellere oturursa o zaman, batıl, olur. Buna göre insanlar, hakla batılın ne olduğuna karar veren hakem değillerdir. İnsanların onayladıkları şey hakke değildir. İnsanların doğru saydıkları şey din değildir. İslam'ın tarih görüşü her şeyden önce şu ilkeye dayanıyor. İnsanlar herhangi bir şeyi yapabilirler, herhangi bir şeyi söyleyebilirler ve yaşam tarzlarını herhangi bir şeye dayandırabilirler. Eğer söz konusu, şey Allah'ın kitabına ters düşüyorsa bu. Bu durum o şeyi hakkın yerine geçirmez, onu dinin esaslarından biri yapmaz, ona dinin pratik yorumu sıfatını kazandırmaz, ardarda gelen kuşakların onu benimsemiş olması ona haklılık gerekçesi sağlamaz. Bu gerçek İslam'ın temel ilkelerini, onların arasına insanlar tarafından karıştırılan yabancı unsurlardan arındırma konusunda son derece önemlidir. Mesela İslam tarihinin herhangi bir döneminde bir sapma meydana gelmiş ve bu sapma gitgide büyümüş olsun, şimdi denilebilir mi ki söz konusu meydana gelmiş sapmalar madem ki hayatın pratiğine girmiştir, o halde İslam'ın sınırları dahilindedir. Asla böyle bir şey ileri. Sürülemez, İslam, bu tarihi uygulamadan hep uzak ve ayrı kalır ve meydana gelmiş olan bu sapma, bu yanılgı hiçbir zaman delil ve örnek olarak kullanılamaz, dahası, İslami hayat tarzının kesintiye uğradığı yerden itibaren devam ettirmek isteyen kimse. Bu sapmayı ortadan kaldırmak, uygulama alanından uzaklaştırmak ve Yüce Allah tarafından ihtilaflı konularda insanlar arasında hüküm vermek üzere indirilen kitaba dönmekle görevlidir. Gerçe kitap geldi, ama ihtiraslar şu ya da bu taraftan insanları yenilgiye uğratıyor, çeşitli arzular, özlemler, korkular ve sapıklıklar onları bu kitabın hükmünü kabul etmekten, bu kitabın içerdiği hakka dönmekten uzaklaştırıyor. Ancak kitap verilenler, kendilerine açık deliller geldikten sonra karşılıklı ihtirasları yüzünden bu kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Burada sözü edilen azgınlık, kıskançlık, açgözlülük, tamahkarlık, hırs ve keyfilik azgınlığı olabilir. İnsanları düşünce ve sistemin özünde anlaşmazlığa düşmeye, ayrılığa, inatçılığa ve serkeşliğe sürükleyen baş faktör işte bu azgınlıktır. Bu bir gerçektir, bu kitabın özü haktır, belirgindir, tutarlıdır, parlaktır, aydınlıktır, pırıl pırıldır, eğer onun özü konusunda iki kişi uyuşmazlığa düşmüş ise mutlaka ikisinden birinde ya da her ikisinde azgınlık ve keyfilik hastalığı vardır, buna karşılık eğer ortada iman varsa mutlaka bir noktada buluşma ve uyuşma gerçekleşir. Bu arada Allah'ın izni ile müminleri, kafirlerin hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe iletti. Vicdanlarındaki temizlik, ruhlarındaki arınmışlık ve kalplerindeki hakkı ulaşma arzusu sayesinde Yüce Allah onları gerçeğe, doğru yola iletti. Böyle olunca gerçeğe ulaşmak ve doğru yolu bulmak ne kadar kolay oluyor. Zaten Allah dilediği kimseleri doğru yola iletir. Bu yol, bu ilahi kitabın tanıttığı yol, bu yaşama sistemi, hakka dayanan, dosdoğru yolu izleyen, arzu ve ihtirasların saldırılarına uğramamış olan, nefsin içgüdülerinin ve eğilimlerinin oyuncağı olmayan yoldur. Yüce Allah dilediği kimseleri, doğru yola iletilmeye yetenekli kimselerden istediklerini bu doğru yola iletir, bu kimseler, barışa girerler ve yine banlar, üstün olarılar,dır, dünyadaki gelişmeleri, Yüce Allah'ın ölçüsüne göre değerlendirmeyenler her ne kadar bunları mutluluktan mahrum kalmış saysalar ve kafirlerin müminleri alaya aldıkları gibi alay etseler de bu böyledir. Şimdi de Müslümanların kalplerinde imana dayalı eksiksiz ve parlak bir düşünce oluşturmayı amaçlayan bu direktifler, gerek kendi aralarında gerekse müşriklerden ve kitap ehlinden oluşmuş düşmanları ile ilişkilerinde uyuşmazlığın, çatışmanın pratik sıkıntılarını yaşayan ve bu uyuşmazlığın körüklediği savaşlara, meşakkatlere ve sıkıntılara göğüs geren müminlere yöneltiliyor, onlara bu durumun müminleri arındırmak ve cennetlerine Sünnet'e girmeye hazırlamak, mutlu sona layık olmak amacına dayanan geleneksel bir ilahi kanun gereği olduğu anlatılıyor, bunun için bu inanç sisteminin bağlıları inançlarını savunmalı, bu uğurda sıkıntıyla, acıyla, baskıyla ve ızdırapla yüz yüze gelmeli, zafer ile hezimet kutupları arasında gidip gelmelidirler, böylece hiçbir baskı altında sarsılmaksızın, hiçbir düşman güçten ürkmeksizin, hiçbir fitne ve mihnetin darbeleri altında hayal kırıklığına düşmeksizin inançlarına bağlılıklarını sürdürdükleri takdirde Yüce Allah'ın yardımını hak ederler, çünkü onlar o gün Yüce Allah'ın dininin güvenilir korucuları olmuşlar, UHD'lerine verilen emanete sahip çıkmışlar, onu korumaya ve savunmaya layık olmuşlardır, bunların yanı sıra cenneti de hak etmişlerdir, çünkü ruhları korkudan, aşağılıktan, zilletten, yaşama tutkusundan, dünya rahatlığından ve refahından kurtulmuş, sıyrılmıştır, o zaman onlar cennete en yakın noktada ve dünyanın toprağından olan en yüksek düzeydedirler. 214 Acaba sizden öncekilerin başlarına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmek sizin kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız Onlar öylesine ağır sıkıntılara ve zorluklara uğradılar öylesine sarsıldılar ki peygamberleri ile çevresindeki inanmışlar Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır Yüce Allah ilk Müslüman cemaate böyle hitap ediyor, dikkatlerini kendilerinden önce yaşamış olan mümin cemaatlerin tecrübelerine ve seçilmiş kullarının eğitilmesine ilişkin ilahi kanununa, sünnetullaha yöneltiyor, o seçilmiş kullar ki, Yüce Allah, sancağını onların ellerine veriyor, yeryüzünde halifesi olma emanetini, sistemini ve şeriatını omuzlarına yüklüyor, bu hitap, aynı zamanda bu büyük görevi üstlenen, bu son derece önemli misyonu taşımayı seçen herkese yöneliktir. Bu ayetin anlatmış olduğu tecrübe, köklü, düşündürücü ve ürkütücüdür. O dönemin peygamberi ile çevresindeki müminlerin sorusunu düşünelim. Bu soru hakkı ulaştığı kesin olan bir peygamber ile kendi çevresindeki Allah'a inanmış kimseler tarafından soruluyor. Soru, Allah'ın yardımı ne zaman? şeklindedir. Bu soru bize böylesine hakkı ulaşmış kalpleri sarsan sıkıntının çapını somut olarak anlatacak niteliktedir sözünü ettiğimiz soylu kalpleri baskısı altına alan sıkıntı tarif edilmez boyutlara ulaşmış ki, bu kalplerden Allah'ın yardımı ne zaman gelecek, şeklinde bezginliği dışa vuran bir soru yükselmiştir. Kalpler, bu sarsıcı sıkıntı karşısında sebat edince, direnişini sürdürünce, işte o zaman yüce Allah'ın vaadi gerçekleşir, onun yardımı imdada verir. İyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır. Bu yardım onu hak edenler için hazır bekletiliyor, fakat onu ancak sonuna kadar direnmeye devam edenler, sebat edenler hak edebilir, sıkıntıya ve darlığa göğüs gerenler, sarsıntıya kapılmaksızın bu direnişi gösterenler, zulüm karşısında baş eğmeyenler, yüce Allah'ın bu yardımını dilediği kimselere göndereceğine kesinlikle inananlar, hatta sıkıntı doruk noktasına ulaştığı anlarda bile yalnızca Allah'ın yardımını gösterenler. Özleyenler, başka hiçbir çözüme, Allah'ın katından gelmeyen herhangi bir desteğe kesinlikle ümit bağlamayanlar bu yardıma hak kazanabilirler, zaten söz konusu yardım sadece Allah katından gelebilir. İşte müminler bu kesin direniş sayesinde cennete girerler, buna layık olurlar, buna öncelik kazanırlar, cihattan, imtihandan, sabırdan, direnişten, sebattan, sırf Allah'a yönelmekten, bilinçlerinde sırf onu yaşatmaktan, onun dışındaki her şeyle ve herkesle bağını kopardıktan sonra gelen bir hak ediştir bu. Mücadele ve bu mücadele sırasında gösterilen sabır, vicdanlara güç verir, onlara kendilerini aşma imkanı sağlar, onları potasında eritip arındırır, cevherlerini saf ve parlak hale getirir, inanca derinlik, güçlülük ve canlılık bağışlar, bunun sonucu olarak o inanç sistemi düşmanlarının gözünde bile parlak görünür, o zaman söz konusu düşmanlar akın akın Allah'ın dinine girerler, bu, dün olduğu gibi bugün de daha daha yolun başında taraftarlarının birçok eziyetle karşılaştığı her hak davanın karşılaşacağı bir sonuçtur, öyle ki, bu taraftarlar karşılaştıkları eziyetlere sabırla katlandıklarında daha önce kendileri ile savaşan düşmanlarının saflarına katıldıkları, en şiddetli hasımların ve katı inatçıların kendilerini desteklemeye yöneldikleri görülür. Üstelik böyle bir şey olmasa bile aslında bundan daha önemlisi meydana gelir, hücuma uğrayan çağrının taraftarlarının ruhları bütün yeryüzü güçlerinin, bu güçlerin serlerinin ve fitnelerinin üzerine yükselir, bu ruhlar rahat ve refah düşkünlüğünün, son olarak da yaşama hırsının tutsaklığından kurtulur, bu kurtuluş bütün insanlık hesabına bir kazanç olduğu gibi dünyaya ve sıkıntılarına tepeden bakma yolu ile bu sonuca ulaşır olan ruhlar hesabına da bir kazançtır, öyle değerli bir kazanç ki, Allah'ın yüce sancağım yükseklerde dalgalandırma görevini, onun emanetini, dinini ve şeriatını üstlenmiş olan müminlerin çekmiş oldukları bütün acılardan ve sıkıntılardan daha ağır basar. Bu kurtuluş, sahibini son çözümde cennet hayatına layık hale getirecek faktördür, İşte yol budur, Yüce Allah'ın gerek ilk Müslüman cemaate ve gerekse her kuşaktan Müslümanlara anlattığı gibi yol budur, işte yol budur, yani iman ve cihat, sıkıntı ve meşakkat, sabır ve direnme ve sırf Allah'a yönelme yolu, arkasından zafer ve daha sonra da cennet mutluluğu gelir. İslam toplumunda sosyal dayanışma sure'nin bu bölümünü İslam'ın çeşitli hükümleri hakkında sorulan sorular oluşturmaktadır yukarıda sana hilaller hakkında soru sorarlar ayetini incelerken belirttiğimiz gibi bu görüntü o zamanki Müslümanların vicdanlarındaki inanç uyanıklığını ve bu inancın ne kadar etkili olduğunu müminlerin gündelik hayatının her olayı ile ilgili olarak inançlarının hükmünü bilmeyi nasıl arzu ettiklerini davranışları ile inançlarının arasında uyum sağlamaya ne kadar önem verdiklerini ortaya koyar. Bu tutum Müslüman olmanın belirtisidir, yani Müslüman, hayatının küçük büyük her olayı, her gelişmesi ile ilgili olarak, İslam'ın hükmünü araştırmalı, İslam'ın o konudaki hükmünün ne olduğunu kesin olarak anlamadan hiçbir davranışa girişmemelidir, İslam'ın onayladığı uygulama onun ilkesi ve kanunu olacağı gibi İslam'ın onaylamadığı uygulama ona yasak ve haram olur, İşte bu duyarlılık, bu inanç sistemine inanmış almanın kesin belirtisi, göstergesidir. Bunun yanı sıra bu bölümdeki bazı sorular Yahudilerin, münafıkların ve müşriklerin bir kısım İslami uygulamalarla ilgili olarak çıkarmış oldukları hilekar yaygaralar sebebiyle gündeme gelmiştir. Bu durum Müslümanları bu konularda soru sormaya sürüklemiştir. Müslümanlar bu soruları ya o ihtilaflı konular hakkındaki İslami hükmün iç yüzünü ve hikmetini iyice anlamak, içe-ire iyice ya da sözünü ettiğimiz yaygaralardan ve zehirli propagandalardan etkilendikleri için soruyorlar, Kur'an-ı Kerim, bu tartışmalı meselelere kesin sözünü söyleyerek yaklaşmakta, böylece müminlere kesin bilgi sunmakta, komploları boşa çıkarmakta, fitnelerin kökünü kurutmakta ve hilekar düşmanların tuzaklarını kendi boyunlarına geçirmektedir. İşte bu bölümde bu tür soruların bir kısmıyla karşılaşıyoruz. Bu ayetlerde hayır amaçlı harcamalar, bu harcamaların yerleri, miktarları ve hangi tür maldan yapılacakları soruluyor. Yasak ayda savaşmanın hükmü soruluyor. İçki ve kumar konusundaki hükmün ne olduğu soruluyor. Yetimler hakkında soru soruluyor. Bu soruların gerekçelerini az önce söylediğimiz sebepler oluşturuyor. Aşağıda ayetleri tek tek incelerken bu bu sebepleri ayrıntılı biçimde gözden geçireceğiz. 215 sana, Allah yolunda, ne harcayacaklarını sorarlar, de ki, vereceğiniz mal, hayır, ana baba, yakın akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir, hiç şüphesiz Allah yaptığınız her hayrı bilir. Bu sorudan önce bu surede infak konusu ile ilgili çok sayıda ayet yer aldı. İnfak ve yardımlaşma konusu, İslam'ın doğup geliştiği şartlara benzer ortamlarda Müslüman cemaatin karşı karşıya kaldığı ve göğüslemek zorunda tutulduğu sıkıntılarla, meşakkatlerle ve savaşlarla başa çıkabilmesi için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra yardımlaşma toplumsal dayanışmanın, sosyal güvenliğin gerçekleşmesi ve Fertler arasında duygusal farklılıkların ortadan kaldırılması açısından da gereklidir, öyle ki, her fert bu organizmanın bir üyesi olduğunu, onun hiçbir imkanını kendinden esirgemediğini ve hiçbir şeyden onu mahrum tutmadığını hissetmelidir. Bu durum, cemaatin duygusal oluşumu açısından çok önemlidir. Ayrıca fertlerin ihtiyaçlarını karşılamak, toplumun pratik oluşumu açısından da önemlidir. Burada bazı Müslümanlar ne vereceklerini soruyorlar, bu soru, verecekleri şeyin türüne ilişkin bir sorudur, bu soruya verilen cevapta ise vermenin niteliği anlatılmakta, bunun yanı sıra yardım edilecek kimselerin öncelik ve yakınlık sırası belirlenmektedir, ayetin şu ifadesine dikkat edelim. De ki, hayır, iyilik, yardım olarak ne verirseniz? Bu ifade tarzı bize iki şeyi düşündürüyor, birincisi verilen şey, yapılan yardım hayırdır, hayrın ta kendisidir, veren için hayırdır, alan için hayırdır, cemaat, toplum, hesabına hayırdır, başlı başına hayırdır, iyi bir davranıştır, iyi bir sunuştur, iyi bir şeydir. Çünkü başkalarına bir şey vermek kalbi temizleyici, vicdanı arındırıcı bir davranıştır, bunun yanı sıra başkalarına sağlanan bir yarar, bir yardımdır nasıl kalbi temizleyen, vicdanı arındıran ve özveriye soylu anlam kazandıran hayırda bulunma, eldeki şeylerin en iyisini bulup başkaları adına onu gözden çıkarabilmektir. Yalnız bu ima yollu teşvik, zorunluluk anlamı taşımaz, çünkü, başka bir ayette belirtildiği gibi, yardım ederken benimsenmesi zorunlu olan tutum, verenin elindeki şeyin normalini, ortalama kalitede olanını vermesi, bunun ne daha kalitelisini ve ne de daha pahalısını vermemesidir. Fakat bu ayetin içerdiği imalı teşvik, nefsi, iyi olan malı verebilmeye yatkın hale getirmeyi, Kur'an-ı Kerim'de izlenen nefis eğitimiyle, nefis eğitimi ve kalpleri hazırlama metodu uyarınca bu tür özveriyi sevdirmeyi sağlar. Verilecek sadakanın türü belirlendikten sonra söz, verme biçimine ve kime sadaka verilmesi gerektiğine getiriliyor. Vereceğiniz mal, hayır, ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Ayetin bu cümlesi, toplumda yaşayan insanlardan birkaç grup insanı birbirine bağlıyor, bu kesimlerin bazısını yakın akrabalık bağı, bazısını uzak akrabalık bağı, bazısını merhamet bağı ve bazısını da bu inanç sisteminin çerçevesi içinde yer alan kapsamlı insaniyet bağı yardım edene bağlıyor, bütün bu insan kesimleri aynı ayette sıralanıyor, ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda bütün bu kesimler, sağlam bir inanç çerçevesi içinde insanlar arasında sosyal güvenliği sağlama ilişkisi uyarınca dayanışmaya girişiyorlar. Bu ayetteki sıralama başka ayetlerde de tekrarlanıyor ve Peygamberimizin bazı hadislerinde açık ve sınırlandırıcı bir dille ifade ediliyor. Mesela Cabir B. Abdullah'ın bildirdiğine göre Peygamberimiz bir sahabeye şöyle buyuruyor. Yardım etmeye, sadaka vermeye önce kendinden başla, eğer kendinden bir şey artarsa ailene ver, eğer ailenden bir şey artarsa akrabalarına ver, eğer akrabandan bir şey artarsa şunlara şunlara ver, Müslim. Bu sıralama insan nefsini eğitirken ve yönlendirirken kullandığı yalın ve hikmetli metot hakkında bize fikir veriyor, İslam, insanı olduğu gibi, yani fıtri yapısı ile, doğal eğilimleri ve yetenekleri ile ele alıyor, sonra onu olduğu noktadan, durduğu yerden tutarak adım adım ileriye doğru, üst düzeye doğru zorlamaksızın yürütüyor, insan yukarı çıkarken rahattır, İslam onun fıtratını, eğilimlerini ve yeteneklerini hesabı katıyor, onun aracılığı ile hayat düzeyini geliştirip ilerletiyor, bu sırada insan yorgunluk ve bıkkınlık duymuyor, İslam, onu üst düzeylere tırmandırmak için zincirler ve boyunduruklar aracılığı ile sürüklemiyor, onu yükseltmek için fıtri eğilimlerini ve içgüdülerini baskı altına almıyor, yolda onu kılavuzsuz bırakmıyor, onu bulutlar üzerinde uçuşa geçirmiyor, bunlar yerine onu zorlamaksızın, kolayına gelecek şekilde yukarılara çıkarıyor, yokuşu çıkarken insanın ayakları yerde, gözleri semaya dönük, kalbi yücelikler ufkunun heyecanı ile çarpmakta ve ruhu yukarılarda Allah'a bağlıdır. Yüce Allah başkalarından çok insanın kendini sevdiğini iyi biliyor, bu yüzden ona başkasına yardımda bulunmayı emretmeden önce en başta kendi ihtiyaçlarını karşılamayı öneriyor, helal nimetlerden yararlanmasını serbest bırakıyor, onu savurganlığa ve bencilliğe düşmeksizin bu nimetleri kullanmaya özendiriyor, İşte bu yüzden şahsi ihtiyaçlarını gidermedikçe sadaka vermeyi emretmiyor, nitekim sahabelerden Ebu Eren'in bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor.